Oh yeah. che caste Merhaba Kainat Bugün 29 Temmuz Pazartesi Yıl 2013 Ay 7 Gün 210 Hızır 85 1434 Hicri Ramazan 21 1429 Rumi Temmuz 16 İstanbul için iftar vakti 20.33 Yaprak aşısı sunu Günün sözü Muhtaç birine yardım etmeyi yarına erteleme Yarın senin veya onun başına ne geleceğini bilemezsin Hazreti Ali Günün tarihi 99 yıl önce bugün 29 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ilk ateşi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nehir filosunun Belgrad'ı bombardıman etmesiyle başlamıştır. Yemek listesi gün 210. Etli ayşe kadın fasulyesi, fırın makarna, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marifet takvimi. Bar -a, bar -a, one day, one day. So good to me, Monday morning, it was all I hoped it would be, oh Monday Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah But whenever Monday comes, but whenever Monday comes You can find me crying all of the time Monday, Monday, so good to me Monday morning, it was all that day Monday, Monday herkes. Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı Ömer Madracan, Bil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz ayrıca da yardımcılarımız Emre Gümşer ve Dicle Tiryaki evet günaydın. Günaydın. günaydın evet tarihte bugün neler olduğunu hemen kısaca bir bakalım 1921'de bugün Adolf Hitler adlı bir kişi ...Ulusal Nasyonel Sosyalist... ...Alman İşçi Partisi'nin başına gelmiş... ...ondan sonrası... ...tarih... Ee, ...1950'de de... ...Türk Barışseverler Cemiyeti Başkanı... ...Behice Boran ve Genel Sekreteri... ...Adnan Cemgil tutuklanmış... ...Cemiyet... ...Kore'ye asker göndermesini... ...protesto eden bir barışçı gösteri yapmıştı... ...onun için... ...tutuklanmışlar... 1968'de 1988'de de Almanya'da bulunan Melike Demir ve Şenar yurdu tapanın İstanbul'da olmak ve Anadolu kasetlerinin Türkiye'de yayınlanması Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmış. Danıştay'a karşı buna karşı açılan davada reddedilmiş. Dolayısıyla bu şarkılar yasak bütün Türkiye'de yayınlanmayacak, çalınmayacak ve dinlenmeyecek kararı alınmış. Durum böyle. Şimdi açılışı Monday Monday Pazartesi Pazartesi adlı şarkıyla yaptık. Kes Eliyatın Mama Kes Eliyatın ölümü 29 Temmuz 1974 kendisi 1941 doğumluydu 33 yaşında genç yaşta hayata çok genç yaşta hayata veda etti 1950'ler sonunun ve 60'lar başının çok ünlü pop dörtlüsü Mamazan'da Papaz grubunun en önemli elemanlarından kurucu elemanlarından biri kendisi onun ölümü yıl dönümü dolayısıyla da bir günaydın dedik açılışımızı yaptık çok sayıda haber var ve bunların çoğu da iç karartıcı. Bundan özür dilemeye de gerek görmüyoruz. İşte kendi yarattığımız dünyanın ve kendi çözümlerimizin peşinde koşacağımız bir ortamın içindeyiz. Şimdi başlayalım. Bir kere e, yani Mısır'da çok korkunç şeyler oldu hafta sonunda ve olmaya da devam ediyor bir tam bir katliam gerçekleşti darbenin hemen ardından çeşitli sayılar değişiyor ama 200 civarında insanın silahsız insanı gösteri yapan ve başbakan Mursi, devlet başkanı Mursi'yi savunan insan silahsızda ateş açılarak öldürüldü yaralananların da sayısız olduğu belirtiliyor korkunç bir şey evet bu 200 ölüyor rağmen Mursi ve destekçileri aynı dik duruşunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Evet. Ve silahsız direnişimiz devam edecek şeklinde mesajlar da vermeye devam ediyorlar. Oldukça kritik dönemlerden geçiyor Mısır. Ölü sayısı 200 civarında, yaralı sayısı da 5000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve hala darbe olduğunu da kabul etmeyen Batı'daki yöneticiler... Türkiye'nin bazı yöneticileri darbeden bahsetmemekte direniyorlar ama tepki de yavaş yavaş gelmeye başladı. Çok ağır bir, yavaş gelişen bir tepki oldu. Müslüman kardeşler müdahale tehdidine de meydan okuyor. Buna döneceğiz. Ve bu çok önemli bir şey. Hem Türkiye içinden hem de dünyadaki tepkileri de gözden geçirmeye çalışacağız. Öncelik olarak yalnız dünyanın durumuna bir bakalım. Şöyle e, yani gezegende çok e, iklim değişikliğinin etkileri hızla hissedilir hale geliyor. Daha da endişe verici bir hal var. Çok sayıda orman yangınından bahsetmek e, mümkün. E, bir de sel haberi var. Yani Türkiye'den yalnız... O, ya, e, Yalnız Türkiye'den değil orman haber orman yangını haberleri. Aynı zamanda İspanya'da Majorca adasında çok büyük bir yangın var. Kanada'da Brit Britanya Kolombiyesi denilen bölgede Kamloops Gölü yakınlarında büyük bir yangın var. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da ciddi bir e, yangın haberi daha var. Şimdi onlara birazcık bakalım. Bir de Sinop'ta sel haberi var. Bir köprüyü olduğu gibi koparıp atan büyük bir selden de bahsed bahsedebiliriz. Öncelikle onlara bir göz atalım. Türkiye bütünüyle hafta sonunda alev alevdi den dense yeridir yani. Özellikle Gelibolu'da. Büyük bir orman yangını ve yaklaşık 50 hektarlık alanda Ağaçların yanmış olduğu belirtiliyor Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'na zarar gelip Gelmediği konusu tartışılıyordu Zarar gelmediği açıklanmış ama Tehlikenin de tamamen geçmiş olduğuna dair bir haber Görmedik Milliyette mesela Gelibolu Alev Alev başlığıyla verilmiş Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ilgar Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 hektarlık alan kül oldu deniyor. 35 arazöz, 150 yer işçisi, 7 dozer ve 5 helikopterle müdahale edilmesine rağmen yangın gece yasına kadar kontrol altına alınamamıştı. Evet Tekirdağ'da ve Keşan'ın da bulunduğu çevre il ve ilçelerden de e, oldukça yüksek sayıda arazöz ve belediyeye bağlı itfaiyeler müdahale etmişler yangına. Hatta halen etmek etmeye devam ediyorlar yanılmıyorsam. Ve takviye güçler de bölgeye gönderiliyormuş. Oldukça büyük bir yangından bahsediliyor. Ve e, havadan ve karadan yoğun bir çalışma başlatılmasına rağmen diye bahsediliyor haber Türk'te adeta mermi gibi patlayan kozalaklar yangının alanının gelişmesini e, genişlemesine neden oluyormuş. İlk, başta, e, i̇lk başladığı sırada ters yönde ilerleyen yangın rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber e, milli parka doğru yönelmeye başlamış ve e, itfaiye çalışmaları da buraya ilerlemesini engellemeye çalışıyormuş. Oldukça kritik bir durumda söz konusuydu dün itibariyle. Bugün herhangi bir haber gelmedi sabah saatlerinde Gelibolu'dan. Ama dün akşam saatlerinde yangın söndürülmeye çalışılıyordu. Halen müdahale ediliyordu. Evet. Daha belli değil zaten durum. Dün saat 12 sıralarında öğleyin çıkmış bir yangın. Rüzgar nedeniyle yayılıyor. 100 hektarlık alanda çam ağaçları yanmış. İlk belirlemeleri göre, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar'ın da kontrol altına alınmasına çalışıldığını belirtiliyor. Henüz, yani bu iyi tarafı, bu korkunç kötü haberin iyi tarafı ise tarihi milli parkın henüz etkilenmemiş olması. Bunun için bunu engellemek üzere çalışılıyor. Toplam 244 hektarlık orman alanı alev alev yandı diye bir haber var Gazetede. İşte Çanakkale'de, Mersin'de 100 hektar var, 100 hektarlık bir yangın var. Pardon, evet, Mersin'de 100 hektarlık bir yangın. Daha fazla, 100 hektardan fazla olduğu tahmin ediliyor Mersin Bölge Müdürlüğü'nden ve yapılan açıklamada. Muğla'da Milas. ...ilçesi Ören Belediyesi yakınlarında da... ...ciddi bir yangın var... ...altı ayrı noktada orman yangınları... ...makilik ve ormanlık alanda çıkan da... ...yangında 15 hektarlık bir... ...alanın yanmış olduğu... ...aydın'da da Kuşadası'nda... ...zeytin ağaçları ve makilik alanda... gene beş dönüm bir arazi zarar gördüğü haberi var... Antalya'da var. 6 hektarlık bir alan yanmış. Toplam Kumluca ilçesine bağlı Karaca Ağaç Köyü yakınlarında ve Bilecik'te Osmaneli ilçesine bağlı Gaziler Köyü yakınında Doğan Haber Ajansı'nın derlemesi yaklaşık 3 hektar Kızılçam Ormanlık alanında yanmış orada. Evet, Bodrum'dan bahseteriz peki? Bodrum, Hayır. E, Bodrum'da da aynı şekilde bir yangından söz ediliyordu. Orada da e, yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyordu Bodrum'da. Onda eğer bir gelişme varsa düzeltilmesini yaparız. Bodrum'un ilçesi Festehan Yaylası yakınlarındaki ormanlık alanda çıkmış. 6 ayrı noktada çıkmış bu yangın. Havadan ve karadan müdahale edilirken şiddetli rüzgarın etkisiyle yine aynı anlatılan hikaye devam etmiş. Etkili olmaya da başlamış yangın. Yani Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört tarafında bu aşırı sıcaklardan ötürü oldukça muazzam sayıda yangınlar baş göstermeye başladı. Evet acaba. bu zaten daha önceden de bilim insanlarının söylediklerine tas tamam uyan bir şey. Çünkü küresel ısınma son 30 yılda büyük bir ivme kazanarak devam ediyor. Bu inkar, inkar çabaları da tamamen nafile olmasına rağmen. Yani bu sene mesela sıcaklık rekorlarının da kırılmasının beklendiği bizzat Miktat Kadıoğlu'nun yaptığı bir araştırmadan da ortaya çıkmıştı. Bugünden itibaren daha büyük yüksek sıcaklıklar beklendiği de bildirildi meteoroloji müdürlüklerinden İstanbul'da da 34 civarında gölgede santigrat sıcaklık olacağı evet. belirtiliyor. Ama da. bu durum tartışılmıyor. Daha çok e, piknik yapan insanlar, hafta sonu eğlenen insanlar, dikkatsiz sürücüler hatta zaman zaman bu Beykoz'daki yangınlarda gördüğünüz gibi ajan provokatörler de bu işin içinde olacağından bahsediliyordu. Fakat evet bu yıllardan beri, uzun zamandan beri daima sabotörlerin de arandığı ya ihmal sonucu oldu ya da e, sabotaj sonucu olduğu söyleniyor. Yani Gelibolu'da, Çanakkale'de, Mersin'de, e, Datça'da, Söke'de mesela İzmir Gaziemir ilçesinde, Milas'ta, Çanakkale'de Dur Yolcu yazısının altındaki bir hemen kilitbahire ormanlık alanda yangın oldu yani saymakla bitmeyecek alanya'da yem yani iki gün ve üç gün öncesine gidecek sadece üç gün geriye bir tarama yaptık antalya ve muğla'da bilecik'te konya'da adıyaman'da hatay'da balıkesir'de bu artık yani bir hafta 9 ve 10 gün öncesine kadar gittim. son 3 haberde. Ondan öncesi hepsi son Pardon şeyde Antalya ve Muğla'da ve Bilecik'tekilerde 6 gün önceydi. Onun dışındakiler hepsi son 3 gün içinde haber verdiğim şeyler. Evet. Yani bu şöyle de, böyle de bir diyalektik de maalesef bir ilişki var tabi. O da hiç öngörülmüyor. Yani bütün bu yangınlar içinde bir tek haberde bile küresel iklim değişikliğiyle bir bağlantı kurulmadığını görüyoruz. Maalesef alev alev yanan Böyle sayfalarca yangın haberinde. Ama çoğunda zaten hiçbir sebep yok. Yani neden ortaya çıktığına dair bir veri yok insanların elinde, araştırmacılığın elinde ya da bu yetkililerin elinde. Hiçbir veri yok neden çıktığına dair olan yangınların ki bundan sonraki yangınları önlemek için herhangi bir anlam teşkil etsin bu yangınlar. Sadece Hayır, yanıyor ve izliyoruz. Evet. Resmi açıklamalarda işte geçen yıllardakinden daha fazla sayıda çıktı. Fakat daha az e, yer yandı. Çünkü çok etkiliyiz filan şeklinde çalışmaları öven ve başarısını kendi çalışmalarının başarısını öven açıklamalar geliyor ama bu tabi yeterli değil. Bir de diyalektik bir ilişki var tabi kaçınılmaz mantıksal bir ilişki var ve yani ormanlar yandıkça e, çıkan e, sıcaklık büsbütün karbon e, atılması atmosfere büsbütün küresel ısınmayı hızlandırıyor ve daha sonraki senelere yansıyan bir, bir zincirleme etki de oluyor. Bu da kesinlikle e, dikkate alınması gereken bir şey. Yani evet. bilim böyle söylüyor ama bilimle ne kadar ilişkimiz var onu da ayrı bir şekilde ele alalım. Bir diğer taraftan sizin söylediğiniz e, Sinop'taki sel vakası vardı. Bütün yangınların orta yerinde Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar sağanak yağış halini almışlar ve e, Samsun'u Dün Samsun'u, e, geçtiğimiz gün Samsun'u, evet dün de Sinop'u sel basmış. Samsun'da yaklaşık 15 dakika süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kalmış. Sadece 15 dakikalık yağış sonucunda evet. evler ve iş yerleri sular altında kalıyor. Sinop'ta da aynı durum söz konusuymuş. Yani Sinop'ta tabii bir köprünün fotoğrafı var. Yani köprü yok olmuş. Tamamen ortadan kalkmış. Yol bir yerde duruyor, yarık başlıyor ondan sonra. 15 dakika evet. içerisinde bu şeyler oluyor tabii ki. Balıkçı teknelerinin denize sürüklenmesi ve mesela şey çok yani can ve mal can kaybı yok deniyor. Vali tarafından Sinop valisi fakat tabi ciddi bir mal kaybı var ve bunun da bir saatte 12 kilo 12 kilogram yağış düşmüş mesela. Bu normalde bir saatte düşmesi gere gereken yağışın ne kadarı? 10 katı, tam 10 katı yağış düşmüş. Yani bir yandan aşırı sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları bir yandan da aşırı yani sıcaklar ve seller yan yana gidiyor. Evet bu aşırı yağışlardan hatırlarsanız 2 hafta önce daha yeni bir şey, haber vardı. 121 kilogram yağış düşmüştü metrekareye e, Hatay'da. Ve bu aşırı yaşlar sonucunda da 5 kişi e, boğularak ölmüştü. Ya da bu olayda evet, Bu da Zerbiye çok ölmüştü. yeni bir şeydi. Bu da yeni Geçen bir şeydi. hafta zaten. Evet şimdi şeye devam edelim. Yurt dışında da e, tabii sınırlarla e, bağlı değil maalesef. Ya da normal bir şekilde biz sınırlarla düşünmeye alışmış bir psikolojiye sahibiz ama mesela İspanya'da Mallorca'da Cuma günü öğle saatlerinde hafta sonunda başlayan orman yangını bildiğimiz kadarıyla bize gelen haberler itibariyle hala kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgeden yüzlerce kişi hatta 700 civarında insan tahliye edildiği belirtiliyor. Dağlıkta bölge zorlaşıyor söndürülmesi çalışmaları zorla, zorlanıyorlar insanlar. 1600 hektarı aşkın miktar ormanlık alan yanıp kül olmuş Bölgede hava sıcaklığı 40 derece civarındaymış. Yangın yönü değişmemesi halinde Andraks denizine ulaşıp o zaman haliyle son bulacağını söylemişler. Denize ulaşınca yangın son buluyor. Çok trajik aslında evet. bunları konuşuyor olmak. Durdurulamıyor yani. Ve mesela Balear Adalarına bağlı özerk yönetim orası onun yön, özerk yönetim başkanı yangının çıkmasına bir kişinin dikkatsizliğinin yol açtığını söylemiş. Bu her sene Avustralya'dan da Türkiye'den de Yunanistan'dan da e, ve İspanya'dan da neresi olursa olsun gelen açıklama hep aynı şekildedir. Yöneticiler bir kişinin ihmali, dikkatsizliği sonucu sigara, izmariti filandır ya da sabotaj da olabilir. Gayet pahalı evleri olan lüks ve popüler bir tatil beldesinden bahsediyoruz. Mallorca tatilleri ...televizyonda reklamlarına falan da rastlamış olabilirsiniz... ...arada bir rastlanabiliyor... ...tamamen kontrolden çıkmış... ...feci bir durum var... ...Kanada'ya geçecek olursak... ...Kanloops gölü yakınlarında... ...British Columbia... ...bölgesinde... ...kuru hava... ...koşulları ve kuraklık yüzünden... ...kısa sürede... ...sıçramalarla gelişmiş... ...ve 65 hektar yanmış... Açıklamalar dikkatsizlik ihmal ve insan kaynaklı kimsenin tahliye edilmediği söyleniyor ama yangın kontrol altına alınmamış biz bu yayına girdiğimiz sıradaki elimizdeki haberlerde mücadelenin devam ettiği haberleri vardı. Washington'dan gelen bir e, önemli haber daha var. O da en az iki yol, ana yolun kapatıldığı iki ana yolun kapatıldığı en az değil yan söyledim. 200 konutun tahliye edildiği ve en az üç farklı yangın eş zamanlı olarak çıktı ve yayılmaya devam ettiği haberi vardı biz yayına girerken. ve 800 hektar civarına yayılmış olduğu söylenebilir. Bu da bu şekilde. Bu başkent, ya yani eyalet değil başkent. Washington'dan bahsediyoruz. District of Columbia'dan. Onu da açıklayalım. Evet. Bu haberleri bu şekilde ele aldık. Öte yandan da iklim diğer iklimle ilgili ve iklim mücadelesiyle çevreyle ilgili diğer haberleri de belki son yarım saate erteleyerek devam edebiliriz. Şimdi konumuz Mısır. Mısır'da General Sisi'nin darbe yaparak Mursi Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırdığı 3 Temmuz gününden bu yana olabilecek en kanlı günlerden dünyanın tarihinin de gördüğü en vahşice işlenmiş cinayet serisi ani bir insanlık suçu işlendiği de rahatlıkla söylenebilir onu Türkiye'de basının da nasıl e, izlediğine kısaca baktık bir şey yapalım isterseniz. Hürriyet Firavun Sisi, Sisi diye vermiş. Posta insanlığa darbe, Milliyet korkulan oldu. Haber Türk Mısır'da Sisi katliamı. Sabah Kahire'de katliam. Zaman Ramazan'da katliam. Vatan Yine El-Kaide Son Firavun diye Bir de aynı zamanda El-Kaide'nin Somali'de Ki Türk Kontrol noktasına da yaptığı Saldırı ele alan bir haber ve Onu da vereceğiz daha sonra Mısır'la beraber Taraf Tarafta Bu bir manşet haber değildi Radikal'de Kanlı gün diye verilmişti. Cumhuriyet Mısır'da katliam diye verdi. Türkiye vahşet. Akşam darbeci katiller star firavun kanla sahur etti. Bugün sahurda katliam, takvim katliam. Bir gün gözyaşlarımızın rengi hep aynıdır. Evrensel iç savaşa doğru diye vermiş diğer başka gazetelerde Yeni Şafak Mısır'ın Pinoşesi Güneş Katliam Gecesi diye vermiş diğer gazetelerden gündemde bu manşet olmamış Yeni Çağ'da olmamış Sözcü'de olmamış e, aydınlıkta olmamış, yurtta olmamış. Evet, e, çeşitli açıklamalar da var bu açıklamalarda değindiriz. Fakat durumu kritikliği devam ediyor. Halk oturma eylemi yaptığı sırada Rabiatül Adeviye meydanında e, Mısır ordusunun e, insanların üzerine atış açması sonucu oldukça e, fazla sayıda insan ölmüştü. Yak 200'den fazla insanın ölümünden bahsediyoruz burada. Son zamanların en büyük katliamlarından bir tanesi yaşanmıştı Mısır'da akıl almaz görüntüler var kafalara nişan alınarak yapılmış muhtemelen keskin nişancı yani kesin bilgiye tabii ki sahip olamıyoruz bu aşamada yani belki de hiçbir zaman da tam olamayacak bu ortamda karanlık ve muğlaklıklarla dolu bir ortam ama o kadar yani kafa tasları delinmiş parçalanmış insanların inanılmaz görüntülerinden dolayı Büyük bir şey var ortada yani Peki keskin nişancıların da kullanılmış olduğu kesin gibi gözüküyor. Peki bu sivil bir direniş yapan daha doğrusu silahsız bir direniş yapan Mursi destekçilerini korkutmuş gibi de gözükmüyor. Korkuttu mu diye soracaktım. Fakat zaten o göründüğü üzere de herhangi bir korku emaresi yok göstericilerin üzerinde. Müslüman Kardeşler Hareketi yöneticileri ise şiddete başvurmadan... Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin askeri müdahale ile görevden alınmasına yönelik direnişlerini, bunun karşısındaki direnişlerini sürdüreceklerini açıklamışlar. Durum ciddiyetini koruyor. Zaman Gazetesi'nin bugünkü manşeti üzerinde de e, Kahire'de yeni bir katliam endişesinin var olduğundan bahsedebiliriz galiba. Aynı evet, soru. ayrıca mesela başka şey haberlerde var Türk uçağına izin verilmemesi Mısır Cuntası ambulans uçağı hava sahasını kapattı gibi haberler var Yeni Şafak'ta ve dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'de de birçok gösteri yapılmış ve açıklamalar var yani yalnız Müslüman kardeşlerin müdahale tehdidine meydan okuması değil Aynı zamanda sağlam durduklarını görebiliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den de çok sayıda hem gösteri Mısır protestoları yapılıyor hem de çok sayıda önemli açıklama var. Hem resmi kanallardan yapılan açıklamalara yer vereceğiz. Birazdan hem de çeşitli gazetecilerin ve bir araya gelen sivil toplum liderlerinin, gazetecilerin, yazar çizerlerin, mimarların görüşlerine yer vereceğiz. Gezi hareketinde ön planda rol almış insanların görüşleri de var. Aynı zamanda da işte Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalar var. Ve uluslararası örgütlerden de yapılan açıklamalar var. Onlara da yer vereceğiz. Ve Evet bunlarla devam edeceğiz birazdan. Açık gaste mamazanlı papazdan dinlediğimiz ikinci parça bugün it's getting better her şey daha iyi gidiyor diyorlar ama pek öyle mi değil mi ayrıca tartışılabilir Naomi Ellen Naomi Cohen'in ya da herkesin bildiği ismiyle Mama Cass Elliot'in ölüm yıl dönümünde çaldığımız ikinci mamazanlı Papas şarkısıydı bu da ve devam ettik. Açık radyoda. Açık gazte Evet. Ufak bir düzeltme hepimizin verirseniz ee, ilk Yarımızda e, orman yangınlarından bahsettik. Hem Türkiye'den hem de dünyadan muazzam sayıdaki ve muazzam büyüklükteki orman yangınlarından bahsettik. Bunlar, bunların arasında Bodrum'da çıkan yangın da vardı. 40 hektar demiştim fakat ufak bir düzeltme yapmak gerekiyor. Tam olarak Bodrum'da çıkan yangının e, verileri elimde yok. Fakat Muğla'da son 48 saat içerisinde çıktığı belirtiliyordu e, haber içerisinde. Yani hafta sonu e, meydana gelen yangınlarda 18 değişik yerde 18 yangında. 220 hektarlık ormanlık alanın yanarak kül olduğundan bahsediliyordu. Buna dair veriler var. Önümüzdeki günlerde de bunlara dair tekrardan haber takibi yapacağız. Evet işin kötü tarafı tabii devam etmesi, artması korkusu da var. Evet yaklaşık bir haftadır zaten bu bölgelerde yangında mücadele ediliyordu. Önümüzdeki günlerde korkutucu bir şekilde devam edeceği benziyor. Evet biz tabii şeyden de bahsedeceğiz. Yani Mısır'a döneceğiz şimdi bir de hafta sonunda son derece önemli bir Türkiye açısından önemli bir şey vardı Somali'de büyük bir saldırı oldu Türk büyükelçiliğine Mogadishu'da Somali'nin başkenti Mogadishu'da El Şabab adlı örgüt ki El Kaide bağlantılı olduğu belirtiliyor Türk Büyükelçiliği'nin ek binası önünde bombalı bir saldırı düzenledi. Bir polisin öldüğü, Üç kişinin de yaralandığı haberi var. Bir özel harekat polisi. Sinan Yılmaz. Vatan Gazetesi bunu öldü. manşetten vermiş bugün bu haberi. Ee, El-Kaide'ye El bağlı 10-15 El Şebab militanının bu elemi gerçekleştiğinden bahsediliyor. Amaçları canlı bombalarla giriş kapısını havaya uçurup içeri girdikten sonra bütün e, içerideki diplomatları ve görevlileri öldürmekmiş. İlk olarak 17'de bomba yüklü bir araçla içlik önünde bir patlama yaşanmış. Ardından 3 canlı bomba içeri girmeye çalışmış. İkisi özel harekat polisleri tarafından vurulmuş. Sonuncusu ise kendisini patlatarak giriş kapısını havaya uçurmuş. Diğer militanlar ise içeri giremeyeceklerini anlamışlar ve kaçmışlar. Olayda da bahsettiğim üzere bir polis hayatını kaybetmiş dört kişi de yaralanmış. Sinan Yılmaz evet üç kişi demiştim dört mü olmuş? Evet Evet ve şey sal Twitter hesabından da bir açıklama yapmış örgüt eylemin bir intihar saldırısı olmadığını düzenleyenlerin geri döndüğünü belirtmiş. Tabii bu iki bakımdan e, iki bakımdan demiştiniz. Önemli yani birisi bir kere bu gibi saldırılar özellikle Pakistan'da, Afganistan sınırına yakın durumunda sınırsız sayıda yani ediyor. Hem Amerikan insansız hava araçlarının hem de bu tarz saldırılar hem Afganistan'da hem Pakistan'da. Ama onlar tabii Türkiye'yi doğrudan doğruya böyle hedef alınmadığı için bizi ilgilendirmez gerekçesiyle olsa gerek pek manşet ya da sürmanşet olmuyor Türkiye'de. Bunlar çok sayıda dünyanın bir barut fıçısına döndüğüne ilişkin çok sayıda örnek var elimizde. Evet. Onu söylemek istedim yani. Ve giderek de bunların bir işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bütünüyle istihbarat teşkilatları tarafından herkesi dinlemesine, izlemesine ve bütün belli başlı şirketlerle internet şirketleriyle işbirliği yaparak her şeyi gözlemesine rağmen bunların önü alınamıyor. Alınamadığı gibi sayılarının da artmakta oldu. Çünkü zaten şiddete şiddetle Şiddetin şiddet doğuracağı da aşikar bir olay. Evet ama yani bu haberi gördükten sonra benim ilk aklıma gelen soru neden sorusuydu? Yani her şeyin yolunda gitti bir evet. yer olarak lanse ediliyordu Somali. Hatta başbakan da geçtiğimiz senelerde yine bir Ramazan ayında Somali'ye gidip oradaki açlık çeken, büyük açlık içerisinde olan insanlara yardım etmişti. Arkasındaki hem sanatçılar hem de sanayicilerle dolu bir kitleyle beraber, kafileyle. Ve ondan sonra da gayet de ön plana çıkan bir Somali. Figürünü görüyordunuz. Hatta böyle olimpiyatlarda, Türkçe olimpiyatlarında Somalili çocuklar şarkı söyleyip danslar ediyordu. Her şey pürup aktı. Peki ne oldu da şimdi El Şabab gibi bir örgüt, Türkiye'nin gündemine pek fazla yansımayan bir örgüt, böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Bir açıklama yapmış Ayşabab. El El Kaideye bağlı bu örgüt. Sözcüsü Şeyh Ali basın toplantısında... NATO üyesi, Türk, NATO üyesi Türkler Afganistan'ın işgaline katılıp dinden çıktı. Ahlaksız yaşam tarzını yayıyorlar ve e, yeni büyük saldırılarda aynı şekilde yapacaklarını da söylemişler. Bu da Vatan Gazetesi'nde gelen, e, Vatan Gazetesi'nin manşetten verdiği bilgi. Böyle bir durum var. Evet. Ee, bunu da epey zaman önce e, tartışma konusu yapmıştık. Korkmuş da bir fotoğraf basmış. Olacak iş değil yani. Vatan Gazetesi'nin Gazetesi şey, bastığı fotoğraf bakılır gibi değil yani. Hayır El Şabab'ın açıklamasında şey Ali'nin sözcüsünün açıklamasında işte Türkiye'nin NATO çerçevesi içinde Afganistan işgaline katıldı ve dinden öyle çıktığı söyleniyor. Ahlaksız yaşam tarzını yayıyorlar ama Şimdi e, ahlaksız yaşam tarzının ötesinde NATO üyesi olarak Afganistan'ın 2011'den beri işgalinin bir, 2001'den beri pardon affedersiniz 1'den beri 12 yıldan bu yana devam eden bir işgalin parçası evet. olduğunu daha önceden de bunun problem yaratabileceği konusunda konuşmuştuk. Ama... Yaşanan kazalarla ya da patlamalar sırasında ölen e, Türk askeri, Türk askerleri sayesinde hatırladığımız bir işgalin parçası olduğunu biliyoruz aynı zamanda Türkiye'nin. Ama bir diğer açıklama daha var. Bu da işin stratejik boyutunu gösteriyor. Eski büyükelçi, emekli büyükelçi, CHP milletvekili Osman Koru Türk bir açıklama yapmış. Ve e, Koruturk açıklamasında Suriye'de e, PKK'ya yakın örgütlerin partisi olan PYD'nin El-Kaide yanlısı El-Nusra ile çatıştığını anımsatarak tam bu sırada PYD lideri İstanbul'a geldi. Tepki olarak bu Somali'deki intihar saldırısı gerçekleşme e, olasılığı oldukça yüksek. Bunu da akıllardan çıkarmayalım demiş. Olabilir de bir taraftan da El-Kaide'ye bağlı bir başka örgüt de sınırda e, Kürtlere karşı yaptıkları saldırıları devam ediyor. Oradaki çatışmalarda. Türkiye'nin sınırlarını aşıp da evlerin kapısında ya da iş yerlerinin kapısında mermi olarak mermi izleri olarak görülmeye başlayan evet, Bu da, da Bu da çok önemli bir haber aslında. Çünkü şey yani ciddi bir şekilde büyük bir problem yaratıyor. Dünyanın çivisinin çıkmış olduğuna dair çok sayıda yani bu Artık sınırların e, muğlaklaştığı, Noam Chomsky'nin son makalesinde belirttiği gibi çok korkunç e, şeylerle de olsa, olaylar sonucu da olsa sınırların muğlaklaştığı, sınırların meşruiyetini kaybettiği e, ve devletlerin de meşruiyetini kaybetmekte olduğu bir dönemin içindeyiz. O yüzden çok... E, çok fazla sayıda şeye gebe bir dünyanın içinde olduğumuzu evet. söylemeliyiz. Mesela e, Libya'da son çok önemli bir haber daha var. Libya'da 1200 mahkumun Bengazi kentindeki bir hapishaneden kaçtı, kaçırıldı. Alelade bir olaydı. Buna benzer bir olaydı. Yine geçtiğimiz ayın sonlarında, Temmuz ayının başlarında, özür dilerim, Irak'ta yaşanmıştı. Ebu Greib. Ebu Greib cezaevinden kaçırılmıştı mahkumlar. Yine el bir saldırısı sonucunda. Bu kadar bile değil. Belki iki hafta kadar önceydi. Evet. evet öyle bir şey. Ee, ve bu da devam ediyor doğrusu. Tabi Türkiye-Suriye hududunda da artık delik deşik bir e, durum. Evet sınırlar kaybı dediğiniz ama ve sınırlar belir belirginleş belirginliğini kaybediyor. Muğlaklaşıyor. <gülüyor> Muğlaklaşıyor. Özür dilerim. Ee, bu belirginliğini kaybettiği sırada sınırın diğer ucunda Suriye'de neler olduğuna dair kafalarda oldukça fazla soru işareti olabilir. Buna dair hikayeleri de gazetelerde görebilmek mümkün. Ama bence önce Mısır'a tekrar dönelim. Yani Suriye'de El Nusra ile PYD güçleri arasındaki çıkan çatışmada pek çok mermi Ceylanpınar ilçesine sınırı aşıp bunlar sınır tanımıyor. Onlarca ev ve iş yerine isabet etti diye bir CNN Türk haberi var. Yani hakikaten Ceylan Pınar diken üstünde demişler. Çok önemli. Belki buna biraz daha ayrıntılı bakmamız gerekir. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığından da yapılmış bir açıklama var. Misliyle karşılık verildi. türkiye hududundaki nöbetçileri ateş açan 6-7 kişi diyor. Orası çok kritik ve birçok şeye gebe bir hal gösteriyor. Mısır'a dönersek bu durumda Mısır'da devrik, yani darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin yandaşları İçişleri Bakanlığı'nın tehditlerine rağmen protesto eylemlerini sürdüreceklerini net olarak belirtmişler. Ee, CNN, e, pardon, BBC Türkçe'nin haberinden özetleyecek olursak. Yani bölgedeki doktorların çoğu kafa ve üst gövdelere kurşun isabet etmiş, yüzden fazla insanın öldüğünü söylüyor ki bu sayıyı 200'e kadar da çıkartmak mümkün. Mursin'in üyesi olduğu Müslüman kardeşler, ihvan sözcüleri tıklayın, baltacılar, üç değişik üniforma giymiş polis birimleri, yani baltacılar diye tıklarsak görülebiliyor diyor şey, BBC haberinde baltacıların polis birimlerinin üniforma, üç değişik üniforma giymiş polis biriminin ve sivil giyimli bir takım ajanların barışçı gösteri tamamen barışçı gösteri halinde olan kalabalığa ateş açtığını söylemişler. Mısır devrimi sırasında görülen görüntülerin aynısı. Aynı baltacılar Mısır. orada da yani baltacılar diye adlandırılan grup tamamen hükümet tarafından şey yapılan örgütlenen derin devlet tarafından militarist devlet tarafından örgütlenen kişiler Mubarek zamanında da vardı şimdi de gene Sisi zamanında da aynen devam ediyor fakat şey sayının arttığına dair yani ciddi bir şey var. Evet, Mursi independent Independent gazetesi e, muhabiri, Ortodoks muhabiri Robert Fisk yazmış e, gördüklerini. E, Cumhurbaşkanı Mursi taraftarlarının toplandığı başlıca mekanlardan biri olan Rabba Camii e, yakınlarında hastaneye gelen 37 cesedin olduğundan bahsetmiş yazısında. Ve bu hastaneye giden Fisk binaya girdiği anda gördüklerini şöyle anlatmış. Ayman Hüseyin'e duvarın dibinde yatıyordu. Kapının hemen solunda üzerinde Halit Abdülnasır e, yazan bir kefen. Odada 37 ceset vardı. Doktorların gömlekleri de kan içerisindeydi. Bizim ayakkabılarımız da kan içinde kalması uzun sürmedi demiş. ve Kan göllerinden bahsediyor. Evet, evet evet aynen öyle. Yani bir hastanenin hemen yakınlarında. Rabb'a caminin yakınındaki bu hastane kadın ve erkeklerin gözyaşlarıyla doluydu demiş. Ve bir doktor bana onlar aydınlıktadır. Allah katındadır biz sadece gölgedeyiz demiş. Ölenlerin çoğu biraz önce sizin de bahsettiğiniz üzere yüzlerinden vurulmuş. Ve bazılarının gözlerinden bir kısmı da göğüslerinden. E, vurulanlar varmış e, Sırtından vurulanlar da sadece bir kişinin gördüğünden bahsediyor Fisk Bana gösterilenlerin çoğu sakallıydı Bu bir katliam mı diye sormuş Fisk Ve cevabını vermiş kesinlikle General Abdülfettah El Cuma günü Mısırlara e, destek çağrısı yaptığı niyeti neydi acaba diye sormuş Bu insanlar Şafak'tan birkaç saat önce öldürdü, öldürüldü Herkes Muhammed Mursin'in lideri olduğu İhvan yanlılarının üzerine polisin önce plastik mermilerle daha sonra gerçek kurşunlarla atış açtığını söylemiş. Evet benim gördüğümde diyor ölülerin hepsi Müslüman kardeşler üyesiydi ya da onların arkadaşları veya aileleri hiç ölü polis görmedim demiş. İhvan Müslüman kardeşler bu insanların silahsız olduğunu açıkladı. Bana hastanenin yolunu tarif eden cami yakınındaki otopark görevlisinin elinde... Kalashnikov tüfek görmüştüm ama bu açıklama doğru olabilir. O buralarda gördüğüm tek silahlı adamdı diyor. ve Bir de doktorla konuşmuş Ahmet Habib diye e, hayatı boyunca bu boyutta bir katliam görmediğini. iki haftalık tıbbi malzemeyi bir iki saatte tükettiklerini söylemiş. Doktorların çoğu hayat kurtarmak için sabaha kadar çabaladıktan sonra bitkin halde morga dönmüş odanın önünde uyuyordu. Korkunç şeyler anlatılıyor yani. Ve ölenlerin hepsinin Müslüman kardeşlerden olduğu söylendi. Bu onları teröristi yapmaz diyor. Sisi'nin e, içerisinden sonra bazı arkadaşlarıma Kahire'nin sokaklarında kan akacağından korktuğumu söylemiştim. Bir yabancı olarak yaşanacakları ben tahmin edebilirken el Sisi'nin bir general olarak bunu görememesi Büyük bir soru işareti demiş. Evet Müslüman kardeşler de kararlı olduğundan bahsediliyor. Meydanlardan çekilmeyecekmiş, sivil direnişe devam edilecekmiş. Sivil direnişe devam etmemek gibi bir şansları da olabileceğini ben pek düşünmüyorum. Çünkü mesela Suriye'deki direnişe baktığınız zaman, Suriye'deki toplumsal harekete baktığınız zaman bu e, muhaliflerin başlıca finansörleri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır olaylarında e, ordu yanlısı, Sisi yanlısı bir tutum takındılar ve oldukça... Türkiye tarafından da garipsenen bir e, diplomatik çizgi sergiliyorlardı. Ama Müslüman kardeşler de aynı şekilde e, sivil bir direnişe gideceklerini söylemişler. Ve önümüz protestolarımız sürecek demiş e, İhvan sözcüsü Cihat El Haddad. Sayımız her gün artıyor. Mursi iktidara dönmesi haftalar, aylar hatta bir yıldan fazla sürebilir. Ama biz vazgeçmeyeceğiz şeklinde konuşmuş. Evet Guardian'da da benzeri bir ayrıntılı habere rastlamak e, mümkündü. Gayet e, yani inanılmaz e, görüntüler vardı. Yani a, bir televizyonda tesadüfen rastladım. Gözlerimi de kaçıramadım. İnsan öyle oluyor ya yani e, şey ışığa tutulmuş tavşan gibi kalıyor. Bir genç bir çocuğun çocuk yaştaki bir delikanlının Ağzını açıp konuşamadı yediği kurşundan dolayı. Fakat işte o zaman şey de, tekbir de getiremiyor. Dolayısıyla yazarak yaptı ve öldüğünü gördük. Yani inanılmaz facialar var. Evet. Fakat kimse hiçbir yere gitmiyor demişler. Doğu Kahire'nin doğusundaki en az 65 kişinin öldüğünden sonra Patrick Kingsley' bildiriyor Guardian'dan. Yani resmi rakam 72. ihmandan da 66 kişinin öldüğü 61 kişinin de beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediği bir andan sonra yapılmış. Yani İhvan'ın hesabıyla 127 kişi zaten bitmiş gitmiş evet. e, e, bir, hiçbir şey e, e, yani bir yere gitmiyoruz demişler Patrick Kingsley ile konuşmuşlar bir, Abdülrahman Daur diye mesela birkaç sözcüsünden biri Rabal el-Adaviyya e, caminin oradan ya özgürlüğümüz olur ya da ölürüz biz özgürlüğü olmayan özgürlüğün olmadığı bir ülkede yaşamayacağız bundan sonra demişler önemli e, sözleri e, ve e, bir de e, Halil El Anani diye bir uzmanla konuşmuş Guardian gazetesi yakın yani yakından izliyormuş şeyi e, ihvanın e, ihvanı yakından izleyen birisi ve demiş ki e, yani uzun vadeli güvenliği e, güvenliğe dair garanti almadıkça sokakları terk etmeyecekler demiş ve e, şunu da söylüyor. Anani kendisi Kahire'deki e, Darem Üniversitesi'nin Kahire'deki yerleşkesinde ders veren bir öğretim üyesi. Benim duyduğuma göre her şey görüşmeye hazır ihvan. Taraftarları demiş. Fakat garantiler istiyorlar ve benim analizimde şu ki tek bir garanti güvenebilecekleri tek bir garanti olabilir o da iktidarı ortak olmak çünkü o ancak o zaman kendi üzerlerine başka baskınlar yapılıp böyle katliamlar gerçekleştirmesini önlemenin tek garantisi olarak kendilerinin de iktidarda yer alması olduğunu söylüyorlar bırakamazlar demiş yani eve döndükleri anda tutuklanacaklarını bilerek oradan çekilmeyi düşünemezler. Diyor ki, akla, mantığa oldukça uygun bir şey durum. Hala darbe lafını söylemedi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, 3 evet. Temmuz'dan bu yana sadece F-16 jetlerini e, Mısır ordusuna e, vermeyi erteledi O kadar ama diğer yardımlar, askeri yardımlar falan devam ediyor. John Kerry de çok derin kaygı duyduğunu belirtmiş kan dökülmesi ve şiddet konusunda. Evet Türkiye'deki açıklamalara baktığınız zaman bir yandan Mısır'daki darbeci orduya bir yandan da Batı dünyasına e, çatılıyor. Bunların en tipik örneklerinden bir tanesi e, meclis başkanı Cemil Çiçek'ten gelmiş. Mısır'da meydana gelen katliam karşısında uluslararası camianın gösterdiği tavır ve umursaz, umursamazlığın en az darbe kadar vahim olduğunu söylemiş ve Çiçek şöyle konuşmuş. E, oradaki insanların hayatlarını kaybederken uluslararası camianın kutuplarda sıkışmış iki balinaya karşı gösterdikleri hassasiyeti göstermemiş olmaları tanıdık geliyor mu? Ve uluslararası toplumun ve camianın yeteri kadar vicdanının ve ahlakın olmadığı en açık göstergesidir dedi en armutların bu kadar çok karıştırıldığı baş, şey bulmak örnek bulmak zordur. Yok o doğru. kadar zor değil açıkçası daha farklı örnekler de var. Mesela Akşam gazetesinin bugünkü manşeti Batı Mısır'daki katliama Gezi Parkı kadar tepki göstermemiş olduğundan bahsediyor Akşam gazetesi. Maskeli balo manşetini atmıştı. Ve Gezi Parkı olaylarında her gün Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Batılı ülkeler uluslararası örgüt ve uluslararası örgütlerin Mısır'da darbe yönet, darbeyle yönetime el koyan ordunun katliamı karşısındaki sessizliği en ileri ifadeyle itidal çağrısı yapması tepkilere neden oluyormuş. Evet, Böyle bir manşet atmışlar. Elmalar ve armutlardan bahsediyoruz. Evet, gene mavilerle yeşiller de diyebilirim. Ayrıca eski bu yani tamamen bir taraf tutma takım tutma şeklinde Yani diyor. Çok acıklı bir şey. Bir Bunun de da orada Müslüman kardeşine ihvan ve mursi taraftarlarının paramparça edilmelerinin de biraz hafif bir istismarı, hafif terimini de neterek söylüyorum. Bir de alışkanlık edilmeye başlanıyor galiba. Her toplumsuz olayda, Türkiye'de olsun ya da olmasın Gezi Parkı'na yapılabilecek bir referans artık bir alışkanlık haline gelmişti. Fakat bu olaylar sonrasında Gezi Parkı'ndan da gelen bir açıklama vardı. Mısır'da yaşanan bu katliam sonrasında Gezi Parkı'ndan gelen de bir açıklama vardı yanılmıyorsam. Ee, yani Gezi Park'ında isimlerini duyduğumuz insanlar tarafından gelen platform olarak değil de isimlerini duyduğumuz insanlar tarafından gelen bir açıklama vardı. Aslında ilginç bir yani bir grup İhsan İli Açık, Koray Çalışkan, Mücella Yapıcı, Hasan Hüseyin Sümbül, Efkan Bolaç, Haşim Encü Uludere'den, Hilmi Yarayıcı ve İrfan İnanç Yıldız bir açıklama yapmışlar ve adeviye katliamı demokrasinin katlidir başlıklı açıklamaları şöyle Mısır'ın seçilmiş sivil ilk başkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan darbeyi kınıyoruz darbeye karşı olan bütün Mısırlıların yanındayız demokrasi karşıtlarının sopası Türkiye'de geziye indi Mısır'da adeviyeye yöneldi hakiki demokratların nerede duracağı bellidir Türkiye'de kaybettiğimiz 5 canda Adeviye'de ölen yüzlerce insan da mazlumdur. Mazluma kimlik sorulmaz. Tüm mazlumlar tek millettir. Gezi Parkı'nı savunan, otoriterliğe karşı duran her demokratın durması gereken yer, Adeviye meydanında Müslüman olsun olmasın kardeşlerimizin liyanıdır diyorlar. Adeviye katliamının sorunluları sadece tetiği çeken asker değil, vesayeti demokrasiyle karıştıran, Darbe sevicilerdir Yaşasın demokrasi Batsın militarizm diye bitiyor Bir kez daha Bu isimleri söyleyelim Rızkı Gazetesi'nden bu aldığımız Bir haber bu İhsan Eli Açık, Koray Çalışkan Mücella Yapıcı, Hasan Hüseyin Sümbül Efkan Bolaç Haşim Encü Hilmi Yarayıcı ve İrfan İnanç Yıldız işte böyle. Gezi Parkı'nı savunan otoriterliğe karşı duran her demokratın durması gereken yer Adeviye Meydanı'ndaki Müslüman olsun olmasın kardeşlerimizin yanıdır deniyordu açıklamada. Böyle. Yani balo. Kimin balosu? Evet. Yani uluslararası tavır darbe kadar vahim açıklamasını da e, kabul etmemek lazım. Çünkü böyle bir şey olamaz. Ayrıca da her türlü mazlumun yanındayız derken herhalde Gazze şey Gezi'deki öldürülen yaralanan sakat kalan insanların mazlum olduğunu düşünmüyorlar anladığım kadarıyla yani İçişleri Bakanı Güler'den bahsediyorum onun açıklaması var dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanındayız zalimin de Allah'ın izniyle karşısındayız karşısında olmaya da devam edeceğiz demiş ama İçişleri Bakanı'nın gezi olayları sırasında sadece ölenlerin sayısı 5 ayrıca da Lice'dekini de sayıyorum Nice'deki ölümün de tabi onunla bağlantılı sayılmalıdır ve ayrıca binlerce yaralı var hiç, şey travmaları hiç saymıyorum ruhi durumları gözlerini ve organlarını kaybedenlerin sayısı onun, onun üzerinde diye ifade ediliyor ee, ve on, o mazlumların yanında olduğundan hiç emin değilim İçişleri Bakanı'nın onun için en reformist hükümet 11 yıldır iş başında filan diyerek yani son zamanlarda meydana gelen olayların herkes tarafından artık görüldüğünü de söylemiş Böyle ne, ne demek bu? Son zamanlarda meydana gelen olaylar artık herkes tarafından görülüyor. Ve şöyle demiş mesela çevre diye bir şey çıktı ortaya ama karşılarında en büyük çevre hassasiyeti olan bir iktidarı gördük. Vay diye. canına. Çevre diye bir şey çıkmış karşılarında. Evet birdenbire <gülüyor> evet, şeyle de beraber e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de gene bu çevreye de değinmiş evet, öyle. Evet sanki böyle internetten araştırmış başbakan ve yetkililer neler demiş paragraf paragraf alıp bir metnin üzerine kopyalı yapıştır taktiğiyle beraber almış bir metin haline getirmiş ve okumuş biraz önce sizin aktardığınız kadarıyla İçişleri Bakanı Muammer Güler gayet başarılı bir e, metin olmuş kendi açısından ama biraz eleştiriye tabi tuttuğunuz zaman çok çabuk dağılabilecek bir metin. Yani Uluslararası camianın kutuplarda sıkışmış iki barina dediği şey ya hakikaten bir, bu da Cemil Çiçek. Bu Cemil evet. Çiçek'in söylediği hakikaten insanın aklını, dimağını durduracak kadar mantıktan yoksun bir şey. Ee, yani gezegen elden gidiyor. O... Ve en çevreci biziz diyorlar. Evet yani ama bir yandan da iyidir. Türk ülkelerindeki en büyük toplumsal eylemler meydana gelirken kutuplardaki penguenleri gösteren televizyon kanallarındansa bu kutuplarda sıkışmış olan balinaları kurtarmaya çalışan ülkeler bence oldukça daha fazla tercih edilmesi gereken taraftadır diye düşünüyorum. Evet. Yani uluslararası toplum ve camiayı yeteri kadar vicdanın ve ahlakın olmadığını gösteriyor diyor. Bu hakikaten uh, evet. Ama herkes kınıyor. Mesela Barade'yi de kınamış. Mursi'ye yapılan darbeyi destekleyen ilk, ilk iki önde gelen Mısırlı isimde dün orantısız yani dün olarak söyleniyor, evet orantısız şiddeti kınamışlar. Geçici hükümet hükümetle Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Muhammed El-Baradey aşırı güç kullanıldığını söylemiş ve ülkenin en üst düzey din yetkilisi olarak tanımlanan El-Zehrar El-Ezer Camii'nin evet yani eser Caminin baş imamı soruşturma e, açılmasını istemiş. Selefi Nur Partisi Başbakan Yardımcısı Amr El Mekki de barışçıl gösterileri sürdür, sürdüren eylemcilerle değil terörle mücadele edileceğini düşünmüştük şeklinde bir beyanında etmiş. E, toplumsal e, katmanlar da aynı zamanda Mısır'daki aynı zamanda e, Rusya muhalefeti de bu yaşananların karşısında olduğu da bu açıklamalar üzerinden görülebilir galiba. Evet Mısır'da darbecilerin insanlığa karşı suç işleme yolunda yürüdüğünü söylüyor Hasan Cemal'de T24'te yazdığında şüphesiz ki bunları işlemi müthiş de bir fotoğraf eşliğinde koymuşlar. İki kadın örtülü çarşaflı oturmuşlar ve tel örgülerin arkasından Silahlı kuvvetlere karşı ellerini kaldırıp Allah bir işareti yapıyorlar. Etrafındaki taş parçalarını da unutmayın tabii ki. Evet ortalık taşlarla evet. dolu. Çok acayip bir fotoğraf var. Yani şey demiş Mısır'daki katliamdan önce diyor Hasan Cemal. Tunus'ta laik muhalefetin etkili lideri öldürüldü. Suriye'deki çatışmalar Irak'a sıçıyor. Libya tekrar karışmaya başladı. İslam'la demokrasi birlikte yürümez diyenlerin, İslamcı radikallerin el kaide takımının ya da fanatiklerin eli güçleniyor diyor. Ve tek yol Türkiye içinde yani askeri darbe koca bir ülkeyi adım adım dipsiz bir cehennem çukuruna itiyor. Ve tek şey, Türkiye'nin elindeki tek yol dış politika da manevra alanını genişletirken içeride demokrasinin ipine daha çok sarılmak, iç barışını da sağlam kazağa bağlamak diye bitiriyor. Açıkgaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. Güraydin Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese merhaba. Günaydın Ali Bey. Evet, son derece kaotik bir dünyada olduğumuz şüphesiz, yani neresinden tutalım bilemedik, siz evet. karar verin. Valla e, hafta sonu e, yetişmeleri e, içerisinde birkaç tanesini çıkarak bugüne başlayalım isterseniz evet lütfen e, tabii, e, önemli e, şeyde, gelişmelerden bir tanesi e, Suriye Kürtleri ile e, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin e, resmi bir görüşme yapmış olması e, en azından e, bu e, son haftalarda devam eden Türkiye'nin Suriye duruma ilişkin e, daha e, aydınlık bir durumun ortaya çıkmasına yol açtı ve Türkiye'nin bu konuda e, politikasını e, farklılaştırdığını e, tanık olduk. Bir bunun altını çizelim. Bunlar birbirini tamamlayıcı şeyler. Hemen akabinde e, El-Kaide e, uzantılı Somali'de bir e, intihar saldırısı oldu Türkiye Büyük Geçiliği'ne. Ee, ve e, yani intihar saldırısı değilmiş aslında yani düpe düz girip herkesi öldürecektik başaramayınca geri çekildik ona dönüşmüş değil mi? Çekmişler diyorlar, yani. yani şey değil intihar bombacısı yoktu diyor açıklamaya saldırıyı düzenleyenler yani saldırı, aslında O saldırıdan bir hafta on gün önüsü yine e, o el Kaide uzantısı Somali örgütü Türk Kızılay'ına bir saldırıda bulundu. E, sanıyorum e, bu Suriye'de el, yani el kaydı uzantısı e, örgütle e, Türkiye'nin iddia edildiği gibi bir ilişkisi e, söz konusu e, olduğu e, tarafından da e, gündeme getirilmiş. Bunu da bu gelişmeleri eklemlemekte ve altın çizmekte fayda var. Somali saldırısı e, herhalde e, tek başına e, bir olay olarak bakmamak. Bunun çerçevesi, e, arkası ve uzantıları çerçevesinde değerlendirmek lazım. Bir de bunun altına çizelim. Diğer bir unsur, e, Başbakan'ın e, Şerafettin Elçi adını verilen Şırnak Havalimanı'nın açılışı sonrasında ee, yaklaşık 2 yıldır iki yıl açtı mı bilmiyorum ya da iki, buçuk 2 yıl önce gerçekleşen e, Robosi katliamı e, döğrenlerin birinci derecede akrabalarıyla görüşmesi olayı altı çizilmesi gereken meselelerden biri. Et, bu da olumlu bir gelişme ama çok geç bir gelişme. Yani Başbakan e, bu, geli, e, bu görüşmeden de düzüntülerini ifade etmesine karşın e, bir özür beyanında bulunmadı. Bunu altını çizmek de, e, istiyorum ve geçmişte çünkü özür iki taraflı bir gerçekten bu insanları katlettiniz ki bu geçen iki yıla yakın süre içerisinde de bırakmadınız yani işte bunların terörist olmadığı ne malum bile dediniz ondan sonra bir şekilde sorunlar hakkında net bir çözüm sonucu ulaşılmasına ilişkin hala hazırda Hem meclisteki hem de bildiğim kadar askeri mahkeme devam ediyor yargılama, sivil şeylerde arttırılmış değil. Hayır, ee, değil ve or orada da devam edeceğini söylüyor, evet. Söylüyor. Dolayısıyla yani e, yarım da olsa e, bir görüşmenin olması yine olumlu ama e, dersim 1938, 37, 38 dersim. E, o, katliamlarından ötürü özür dileyen, devlet adına özür dileyen Erdoğan, kendi döneminde e, Ramoski'yle ilişkin e, çeyrekli bir e, yaklaşım içerisinde oluyor. Ama bu da e, açıkçası altının çizilmesi gereken e, pek çok olay yaşıyoruz. E, ama hepsini bir süre değerlendirmekte de mümkün değil. Gelişmelerden bir tanesi. Evet. Yani tanesi. Pa pardon şey yani bunun ayrıntılarına baktığınız zaman o kadar da çok pozitif de görmek kolay olmayabilir. Yani eşlerimiz gittiler, ziyaretleri yaptılar. Eğer insani ise biz görevimizi yaptık diye bir ifadesi var mesela. Evet. bu yani. tabi çok başbakan yardımcım aileleri ziyaret etti eşlerimiz gittiler filan diyor yani oysa Uludere katliamı için dediğiniz gibi işte ulu, özür dilememesi e, durumu var ve ee, bu görüş aileler başbakan Erdoğan'la yapılan görüşmenin içeriğini de anlatmışlar aslında görüşmek istemiyorlarmış ama Demirtaş BDP baş, başkanı Selahattin evet, Demirtaş girince kabul etmişler ama mesela e, iftara 20 dakika kala salonda olduk diyor. Ve faillerin ortaya çıkarılamamasından dolayı Başbakan'a tepkiliydik. Ancak Sayın Demirtaş katliamın aydınlatılması konusunda yeni gelişmeler yaşanabileceğini söylemesi üzerine biz de görüşmeye gitmeye karar verdik. Avucumuzu açıp bir bardak suyumuzu içtik. Sayın Başbakan iftarını açtıktan sonra görüşme yaptık diyor. Ve olaydan sonra özür dilememesine de değinmişler. Ve kesinlikle benim talimatım değil ama bu bir hata ve kaza olduğunu söylüyor. Askeriyedeki her şeyden haberdar olamıyoruz diyor. Buna karşılık ama şey de demişler, Adem Ant'ın babası Reşit Ant'ta, sınır dışı operasyonlar sizin talimatınızla oluyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir devlette bir şey oluyorsa, emir geliyorsa bu da başbakandan gelir, gelmelidir. Onun talimatıyla olur demiş. Yani bu zaten yani talimatı ben vermedim bir e, gerçekten bir başbakanın e, acı göstergesidir yani e, sonuçta idarenin de yani iki tekrar ettikleri e, genel kumay e, kime bağlı meselesinde de durduğu e, noktaydı bu anlatıyor. Yani, evet yani böyle e, bir hata yani büyük. Takmin edici mu? bir şey yok ama bu görüşmenin olması herhalde yani evet. bu barış çözüm süreci için taktiksel bir şey mi ama taraflarında yani Demirtaş da bunu arzulamış aileleri e, hatta birinci derecede katılmalarını sağlamış. Yani bu da hafta sonu e, anlamında altın çizilmesi gereken e, gelişmelerden biri yani e, pek çok konu var ama bunlardan bir tanesi tabii ki Suriye konusunda Türkiye e, Suriyeli Kürtler konusunda e, tavrını değiştirmesi genitilendirilmiş gibi bir gelişme karşı karşıya kaldık bu olumlu bir durum yani ama e, gerçekten e, bu Orta Doğu'da e, bütün bu son yaşanan e, Arap ayaklanmaları işte baharı nasıl tanımlarsak bu gelişmeler bu değişim süreci Doğu'nun temel son yüzyıllık karakteristik özelliklerinden biri olan devletsiz halklara yeni imkanlar sunuyor. Yani özellikle de Kürtler bu konuda. Yani öyle bir coğrafya ki burası sayısız azınlık etnik mezhepsel dini azınlıklar bulunuyor. Bunlar bulundukları ülkelerde kimileri azınlıklar iktidarda oldu kimileri çoğunlukların iktidarda temsil edilmediği hiç temsil edilmeyen azınlıkların bulunduğu bir coğrafya burası. Ve bunun en önemli şeyleri de iki e, halk var ki bunlar e, devletsiz halklar. Kürtler ve Filistinler. E, tabii bu, bu yüzyıla yakındır süren bu bir süreç. E, bu Kürtler açısından baktığınızda dört ülkede bulundu. E, aslında bu dört ülke yayıldıkları coğrafya bunun büyük Fransa büyük bir coğrafyada bulunuyorlar. Yani inanılmaz bir şey. Ya. İşte 25 milyona yakın bir nüfusu var ee, ve e, bu insanlar e, dört ülkede bulunuyor e, ve devletsizdir e, halk kültleri. Dolayısıyla e, bu geçen yüzyıla yakın süreç içerisinde hem devletsiz halk pozisyonundaki bu kadar geniş coğrafyada e, bu insanlar e, bir taraftan da hep bir yok edilme ve asimile edilme tehlikesi ve uygunlukları ülkelerin tanınmayan tali unsurları olarak e, yaşadılar. E, yani Birinci Dünya Savaşı'nı esas alırsak e, onun öncesinde baktığımızda bu coğrafyada e, Kürtler ya da Orta Doğu halkların neredeyse şey e, Osmanlı İmparatorluğu'nun tali unsurları uyruğuyken işte dört ülkenin e, tali unsurları görünmeyen e, kimlikleri hatta kimlikleri tanınmayan unsurlar oldular. E, dolayısıyla e, bu yüzyıl sonra ortaya çıkan bu yeni dönüm e, kültür açısından e, bir başka imkanlar e, ortaya çıkarttı ve bu e, coğrafya da devletsiz halk olarak e, yaşayan bu e, Kürtler en büyük çoğunluğu da Türkiye'de yaşıyor ve bütün bu ülkelerde bu geçen yüzüzü boyunca hem bir iç düşman olarak görüldüler ki ve bunun en ağır yaşandığı yerlerden bir de Tabii ki Türkiye nüfus dağılımı içerisinde baktığımızda işte Suriye Kürtleri son sırada nüfus olarak bu coğrafyada Türkiye' en büyük çoğunluk işte İran ve Irak Kürtleri gidiyor Dolayısıyla bu son yaşanan durum bu devresiz bir halk olarak yüzyıldır e, bu böyle coğrafyada yaşayan, tanınmayan, asimile edilen yani Suriye Kürtlerine esas biliyorsunuz ayaklandı başladıktan sonra hatta onların 300 bin kadarı e, şey, e, kimliksiz Yani nüfusuna bile verilmiyordu. Onun 150 bin vatandaşlığa soktu bu tam şey sonrasında. Yani orada da her ülkede yani dört tane İran'da Irak'ta Suriye'de ve Türkiye'de Kürtler bu geçen yüzyıl boyunca şey olarak yaşadılar hep ikinci unsurlar tanınmayan unsurlar asimile edilmesi gereken unsurlar olarak mücadelelerini sürdürdüler ama başı bir Kürt devleti sürdürülebilir bir Kürt devleti de kurulamadı Dolayısıyla bugün bu ıı, Kürtler ötesinden yani Arap ve İşbaharı ya da Orta Doğu Baharı ıı, tüm bu yaşananlar bir ıı, ve hatta yani olayı şeye de götürmek lazım. 2003 Saddam'ın ıı, devrilmesinden sonra ıı, Kuzey Irak'ta ıı, farklı bir oluşum oldu. E, özel bir bölge ıı, kuruldu. Sorunu da olsa merkezi hükümetle. E, sorunlar da yaşıyorsa orada bir kurumsallaşma yolunda işte bütçe gelirlerinden yani pay alan bir anda e, aşiret düzeninden bir e, özel yönetim e, kurumlaşmasına doğru giden e, bir e, durum hasıl oldu ve Türkiye Cumhuriyeti yani bugün Cumhuriyet'in 90. yılını e, inşa edeceğimiz kutlayacağımız günlerde yani sonunda Kürtlerin kendi Kürtlerinin ve bölgedeki Kürtlerin e, varlığını e, inkar edemeyen bir pozisyonda artık. E, Suriye'de de aynı mesele yaşandı. Yani PYD e, meselesi yine e, benzer bir şekilde e, sınırımızdaki bir düşman grup PKK sınırımıza geldi şeklinde haftalardır e, onunla yaptık kalktık e, ve nihayetinde hem Suriye politikasında genelinde zaten e, bakmış bir e, yanlış politikalar içerisinde gömülmüş bir iktidar var. Bu anlamda e, genel çerçeveyle e, uygun bir yaklaşım izledi. Yani Kuzey Irak'taki Kürt özellik de e, önemli ilişkiler geliştirildi. İşte efendim yurt içinde e, bir, a, akı, e, bir, a, bir nehir akıyor Barış Nehri, e, nehri ama bir yine adını bilmediğimiz neler olacağı konuda kesimlediğimiz ama bir barış ve çözüm sürecine adım atıldı. Es, nihayetinde Suriye'de Kürtlerin varlığı ve bu insanların e, oluşturacağı tehdit üzerinde bir yaklaşık bir tehdit oluşturmadığı daha farklı bir durum olduğunu e, kabul eden bir çizgiye girdi. Bunları e, hep birlikte e, baktığımızda yani sonuçta e, kendi ülkenizdeki Kürtlere ilişkin bir e, gelişme, en önemli belirleyici gelişme olmasına karşı genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Anlayışı'nın e, son bir yıl içerisinde bölgedeki gelişmelere de paralel olarak bölge Kürtlerine bu yüzyıllık e, tanımlamanın ötesine çıktığını e, söylemek mümkün. Bu aslında önemli. Yani Kürtleri e, nereden e, nereye bu yüz yıl yani Osmanlı uyruğunda e, bir uy uyruk olarak görünen Kürtler e, imparatorluğun çöküşünden sonra bu coğrafyada uyruk olarak bile görülmediği ikinci talih olarak görüldü bir yüz yıl yaşadılar. Bugün bunun e, değiştiğini görüyoruz Bu tabi e, Türkiye Cumhuriyeti e, ile Kürtler arasındaki uzun yıllar süren e, mücadelelerin e, bir sonucu, sonuçta tam olarak alınmış onun vakti birlikte ee, Kuzey Irak kökleriyle ekonomik anlaşmalar yapan, petrol boru anlaşmaları yapan, bugün Kuzey Irak'ta her iki yabancı yatırımcıdan bir tanesi Türk firması. Aynı şey, Irak bütününde e, Türkiye'ye ekonomik ilişkileri maliki e, yönetimle Kuzey Irak'ta olan ilişkiler nedeniyle sorunlu da olsa e, yani Fahim Hüseyin bir muhabirinin şeyi vardı e, İşte e, Amerika Savaşı İran barışı, Türkiye ihaleyi kazandı şeklinde. Ee, orada ciddi bir ekonomik e, aktivite var bu, bu aktivitlerin içerisinde Türkiye'de firmalar var. Bunların içerisinde Kürt firmaları da var, e, Kürt kökenli firmalar da var. Ve bir e, Kuzey Irak yönetimi geçmişte Barzani ile Talabani ile belki e, can hatırlamaz ama e, siz hatırlarsınız. Biz binbaşı düzeyinde görüşmeler yaptırıldık. Evet. yani e, Cem sever görüşüyordu Barzani'yle talaban ile e, hatta yanda, öldürülen suikasta uğradığına eşref bitmiş görüşü diye kıyamet koptu özel bunlara pasaport verdi diye kıyamet koptu aşiret e, çarşılarıyla görüşülür mü bir devlet diye yani bugün ama e, işte e, bu e, kişiler e, resmi şeyle karşılanıyorlar e, dolayısıyla ee, hem Kuzey Irak yönetimiyle olan ekonomik e, meseleler çok ileri hesapladı. Irak'ın bütünüyle de, yani bugün Bağdat'ta e, yani e, Türkler, Türkiye filmler ABM'ler kuruyorlar, yani betel ediyorlar yani demek istiyorum yani buradaki ABM'ler bitti. Ekonomik aktivitesi çok yüksek. E, Suriyeli Kütlerin temsilcisi zaten Türkiye'de okumuş bir insan. İstanbul Teknik Şofide Üniversitesi'nde konuşuyor. galiba değil Teknik mi? Teknik Üniversitesi'nde. Yani karşılıklı konuşunca bir takım meseleler aydınlığa konuşuyor. E, kendi Kürtlerimizde e, daha çetrefilli bir ilişki sürdürüyorsunuz. Hatta biz bunu e, neler e, daha önceki yıllarda yani e, komşudaki e, Kürtlerle konuşuyor ama kendi Kürtlerle konuşamıyor diye hükümeti eleştiriyorduk. Nihayetinde son avkaydır hükümeti bir, çok şeffaf olmasa da işte bir görüşmeler zinciri yaşanıyor. Ve silahların önemli bir bölümü sustu. Ondan sonra e, içinde yani e, bir takım e, açıklanmıyor muhtaç hususlar olmasına karşı e, bir en azından silahların sustuğu bir dönem yaşıyoruz. Bunu daha ileri noktalara taşımak e, bölgedeki Kürtlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki e, dönemi e, nasıl bir e, karşılıklı ilişkiler çerçevesinde günnde işaretler veriyor e, tabi burada e, yani bölgedeki Kürtlerin ya, devletsiz halkın hal, halk olan kürtlerin e, önündeki dönemdeki karşılarına çıkan iki tane temel ayrı var Bunlar ya e, işte biriş bir Kürbistan devlet kurma yani kendi kaderlerin tayin hakkını kullanma imkanları iki şey onu çıkıyor bu parçalanmış bir, dört de parçalanmış birleşik bir, bir Kürbistan dinleme yedirirsiniz. Burada bir devlet oluşturursunuz ya da bulunduğunuz ülkelerdeki e, ülke içinde kendi kaderlerinizi tayin etme durumuyla karşı karşıya görürsünüz. Yani bunu da, bunu da küpler konferanslarında sanıyorum işte e, tartışıyorlar ve burada ağır bakan görüş İkinci görüş e, olarak karşımıza çıkıyor. Bulundukları ülkelerde e, bu bölgede yaşayan devletsiz halk olarak Kürtler e, bulundukları ülkelerdeki pozisyonlarını düşündürüyor. Zaten Irak'ta özel bir yönetim var. Suriye bütün dünyanın hepimizin merak etmiş gibi nasıl bir şekilde alacağı e, son derece e, karmaşık bir şey. E, Türkiye Kürtleri de e, yani Türkiye sınırların içerisinde haklarının tanınmasını e, istiyorlar ve, ve bir demokratik özellik tabibiyle dolayısıyla yani özetle söylenebilecek e, bu konferanslar sanıyorum devam edecek önümüzdeki birkaç tane daha olacak değil mi kült konferansları ondan sonra e, ve bu konferanslar dört ülkede yaşayan ya tabii Avrupa'da da bir diaspora var ülkelerden Kürtleri bir araya getiren, Kürtlerin gelecek tasarımlarıyla ilgili, kendi kaderlerinin tayin haklarıyla ilgili e, meselelerin konuşulduğu ve bu son Orta Doğu Türklere Kürtlere e, neler e, sunduğuna ilişkin tartışmaların olduğu e, konferansa. Dolayısıyla e, aslında bir taraftan baktığınızda e, işte bu Türkiye'nin e, yıllar boyunca tanımadığı. Kürt, kendi içindeki Kürt unsurlar ve etraf, etraf Mekra ülkelerini komşu ülkelerinin sınır, ülkelerin bilgi Kürtleri tanımaya, öğrenmeye başladığı ve konjonktürel olarak da Kürtlerin de Türkiye Cumhuriyeti'yle daha sıkı ilişkiler içerisinde olmalarını gerektirdiği bir döneme girdiğimizin işaret ediyor. Bunun temel şeylerinden biri herhalde Kürt şey, e, mesela iktisadi konular var. E, bir taraftan e, güvenlikle ilgili hususlar var. Bunları da daha önce dile getirmiştik. Yani e, bölge aynı zamanda e, Şii-Sünni kristalleşmesine de e, yaşayan bir bölge. Bu bağlamda e, yani hem Suriye hem Orta Doğu, işte Irak'ın içerisindeki yapılaşma e, bir e, bu bölgede yaşayan Dini e, kimlikler üzerinden, nesipsekler kimlikler üzerinden de ittifaklar e, ve karşı ittifaklar e, yaratabiliyor. Dolayısıyla bunun da baskın olduğu bir e, durum var. Bunların hepsi e, bir araya geldi e, iç ve dış e, bölgesel gelişmeler, e, Kürtlerle Türkler arasında e, geçmişe göre oranla çok daha e, yumuşak bir e, ilişki doğdu. TRD e, meselesi e, bunun bir parçası olarak e, daha e, aklı selime girdiğini gösteriyor. Ama herhalde Türkiye'nin Suriye politikasını sadece Kürtleri değerlendirmek üzere değil, tümüyle bir gözden geçirip geçirdiği bir sürece girdiğimizi de düşünüyoruz. Ama Güneş bu konuda o kadar hatalı e, işler yaptı ki Mütekim ee, onun karşılığı olarak sanıyorum. Ee, yani bu e, Somalide El Kaiden'in güçlü olduğu ülkelerde benzer saldırılar e, Türk büyükçe ciddiyde Türk sivil toplum örgütlerine kuruluşlarına bundan sonra da devam edebilir mi? Bu bir bir süresi. E, bunun Suriye'den Suriye politikalarındaki e, farklılaşmaların e, yansıması olarak da söylemek mümkün olabilir. Yani bu El-Nusra El-Kaide meselesi eğer Türkiye gerçekten e, el ya yardım edip şimdi vazgeçiyorsa e, bunun karşılığı olarak böyle bir durumla e, karşılaşmışsak... E, bunun başka şey yansımaları da de söz konusu olabilir. Evet Ama yani bu, azından... bugün pardon Ali Bey yani şey de var mesela bugün bir e, Muzaffer Durun haberinde tarafta da şey var. Kürtleri iftarda öldürüyorlar manşetiyle verilmiş. Yani Nusra e, yani El-Kaide bağlantılı ekip e, bayağı şeyleri sokakta gördükleri her Kürt'ü esir alıyorlar. Kendi askerleriyle takas ediyorlar. Takas olmazsa da kadın çocuk demeden öldürüyorlar diyorum. El Kaide bağlantılı Nusra'nın Allahu Ekber bölümünde işkence görmüş bir aile, çatışmaların hızlandığı Serekaniye'den ailesiyle Ceylanpınar'a kaçmış Ali Halil ve bu PYD ile yani Kürt partisiyle ile Nusra arasındaki savaşı anlatmış. Yani Kürtlerin malı eşi ve çocukları sizin için helaldir anonsları da yapıldı camiden diyor. Nusra'nın ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Tel Abyad'daki bir camiden özellikle iftar zamanı bombalıyorlar ve o sırada sofrada bulunan Kürtleri öldürüyorlar diye de dehşet verici açıklamalar yapmış. Burada yani Suriye ayaklanması başladığında Kürtler işte nasıl bir tutum alacak? bugüne kadar Suriye muhalefeti içerisinde konuşulan, tartışılan bir üsluptu. Çünkü Suriye muhalefeti Kürtleri, Kürtler yani Suriye muhalefeti de bir kısa bir süre içerisinde Esad'ın gidebileceğini düşünüyordu o zamanlar. Evet, bu Ve hesap Kürt, Şam'dan Kürtlerine döndü. Yanlış hesap Şam'dan döndü bu sefer Bağdat'tan değil. Bağdat'tan değil haklısınız. Ee, ve e, mesela Türkleri bir talebi vardı. Onlar da hani temsil yıllardır e, bu Suriye Arap Cumhuriyeti'dir ya adı. Bunun <gülüyor> evet. kaldırılmasıydı. Ee, ve bunu talep ettikleri için muhalefet içerisinde yer vermiyorlardı e, Suriye'ye. Zaten Suriye muhalefeti hele... İnanılmaz farklı unsurları birbirinin içine de barındıran ve Türkiye bunları analiz edemedi. Eğer mesela yani şu e, siz e, Suriye muhalefeti diye El-Kaide'ye silah verdiyseniz ondan sonra ve bu El-Kaide silahı da dönük e, belki sizin Somali'deki bugünkü politika değişimliğinizde, Somali'deki elçiliğinize e, sıkılmış olabilir. E, dolayısıyla yani burada e, silkinmenin ana akım partinin silkinmesi gerektiğini bilantı önermişti. Hemen gezi olaylarından sonra sonra başka fikirlere daldı ama hem Suriye meselesinin AK Parti'de yarattığı tahribatı hem de Kürt meselesinde Silvan, Habur, Silvan ve Roboski eee sergisindeki iniş çıkışlardan bir noktaya gelmesi, siltilmesi e, en azından siltilmiş gibi dönülmesi e, olumlu bir gelişme e, önemli. Yoksa ittikçe batağa batıyor ve iş e, dengeleri etkileyen noktaya getirdi. E, yani e, sonuçta bu bölgede e, Kürtler ve Türkler açısından e, ve Türklerin en yoğun e, nüfus barındırdığı ekonomik olarak da ...aslında Petro'da onun olmasına karşın en güçlü olduğu... ...yani sonuçta Kuzey Irak'la Irak'ta ticaret yapan bir Güneydoğu şeyi var. iş dünyası var, ticaret yapılıyor onlar. Karşılıklı bu şeyler sadece İstanbul'dan, Konya'dan firmalar gitmiyor orada. Bölgesel, bölgenin insanları gidiyor olarak çalışıyor ya da mühendis olarak çalışıyor ya da gidiyor üniversitede çalışıyor ya da gidiyor işte firma kuruyor, yatırım yapıyor vesaire petrol bir şey oluyor devlet özel cumhuriyete Türkiye cumhuriyeti arasında bir anlaşma imzalandı ki Birleşik devletleri bile e, tedirgin etti e, bu süreç dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde e, Orta Doğu'da bölgede e, Kürtlerin 100 yıldır süren e, Tanınlamazlığı bir başka bir protecisi. Hatta yani bu Kürtler açısından da çıkan fırsatlar hem Türkiye hem bölge Kürtler arasında Türkiye'de de mesela barış süreci içerisinde ağır ilerlemesi ya ne aldık ne verdik meselesinin arkasında bu motivasyonun yattığını söylemek mümkün. Yani Türkiye'nin de Türkiye Kürtleri ile savaşan bir Türkiye. E, yi ne Kuzey Irak yani bölge Kürtler açısından da e, istenilen bir dilin özellikle Kuzey Irak Kürtleri e, ne de e, açıkçası Türkiye'nin bir enerji fakiri bir ülke olarak işte enerji kaynaklarına e, en yakın ve en imkanların imkânların olduğu e, bir bölgeyle e, savaşsız çözümleri istemesi doğaldır. Yani bunun arkasında yatan en önemli motivasyonlarından birinin bu olduğunu. Türklerisinden, Türklerisinden söylemek mümkün. Ee, bir taraftan da e, yani bu mesleksel e, bloklaşmaların e, güvenlik Türklerin üzerinde yaratacağı güvenlik kuzursu da önemli. E, umarız Türkiye Cumhuriyetini idare eden e, devlet ve hükümet e, şeyleri e, bu Türk tarihi üzerine, e, yani bölgesel Türk tarihi üzerine daha e, derinlemesine analizler yaparlar ve bölgede bir e, barış imkanı e, mümkün olur. Aynı zamanda Kürtler de gelecek tasarımlarını e, önümüzdeki Kürt konferanslarında e, daha e, güçlü bir şekilde e, gerçekleştirirler. Ama her ne olursa olsun motivasyon e, şu motivasyonla bu motivasyonla barış sürecine e, Ama en önemlisi demokrasi üzerinden bakmak gerekiyor. E, zaten, evet, bütün e, temel mesele de orada bütün zaten. Bütün mesele bu. Siz, işte, iki lafileri kuracağım, dört kuyu açacağım, e, petrol borusu kuracağım falan. Bunlar e, tek başına yeterli e, olmuyor. E, bölgenin geniş demokrasiye ulaşması ve e, Kürtlerin ve Türkiye'nin yani bu bölgenin göreceği onunun geniş demokrasi. Evet, aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Benli Bey görüşmek evet. üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazete. Evet, açık gazete burası. Açık gazetedeyiz açık radyoda, açık gazetedeyiz. Daha doğrusu saat 9.40 hatta 41 ve programın son 20 dakikasında da tekrar daha hafta sonundan değil, haftalar boyunca işlediğimiz konuların bazılarından bazılarına dönebiliriz. Bir tanesi Edward Snowden meselesi. Aslında John Norton'ın çok kısa ama özlü önemli bir makalesi yayınlandı Guardian gazetesinde. Yani Edward Snowden'ın adı esamisi bile bu sıralarda özellikle Türk medyasında pek okunamıyor ama dünyanın en önemli haberlerinden biri ve John Norton bu konular üzerinde çok sayıda çalışması bulunan bir profesör hem bilgisayar teknoloji bile iletişim teknolojisileri alanında da çalışmaları olan Open University açık üniversitede e, onun bir yazısı yayınlandı ve diyor ki Edward Snowden e, hikaye değil diyor e, hikaye asıl önemli olan hikaye önümüzdeki internetin geleceği kaderi son derece önemli şeyler söylüyor benim benden sonra tekrar edin bakalım çocuklar diye girmiş yazısına Ders veriyor Edward Snowden değildir Konumuz konumuz Onun ne anlattığı Gizli bu network olan Yani şebekeleşmiş dünyamızda Gizli Bağlantıların hikayesidir diyor. Bu bütün ana akım Medyadan kaçmış gibi gözüküyor Dünyadan diyor Ve aslında da yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu uyduruk yayınlarına da teslim olmuş durumdalar diyor Snowden bir casustur bir oyun bozan whistleblower değildir diye aslında medyanın kokuyu kaybetmesi, koku alma hassasını kaybetmiş olması da önemli. neden kaybettiği de önemli değil ama asıl kaybetmiş olması önemli, onun için bir kamusal hizmet yapalım ve şu ana kadar Snowden bize neler getirdi kamusal fayda olarak halkın yararına onu söyleyelim. Bir, onsuz bir kere bu NSA'nin Ulusal Güvenlik Ajansı'nın e-mailleri, Facebook hesaplarını ve e, bütün dünyada e, vatandaşların videolarını e, Amerika'nın elinde olduğunu bilmiyorduk. Kullanılan işletim sisteminden bahsediyor. Dünya genelindeki en popüler işletim sisteminin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat görevlileri tarafından erişiminin açık olduğundan bahsediyordu ve sınavdanın ortaya çıkardığı sızdırdığı bilgilerle bu ortaya çıkmıştı. Şimdi Amerika bu arada yalvarmaya başlamış. Aa, İdam evet. etmeyeceğiz, ne olur geri verin diyor. Rusya. Evet, ilk günlerde ne diyordu hatırlıyor musunuz? O baş, başkan Obama bir e, o, bunun gibi bir insan için uçak kaldıracak değilim şeklinde açıklamalar yapıyordu. Fakat Snowden'ın elindekileri ufak ufak çıkarmaya başladıktan sonra Çoktan şimdi çıkardı. Zaten şimdi Rusya'ya e, saldırmaya başladı. Onu bana geri verin. Onu bana geri verin. Onu istiyorum. İdam etmeyeceğim. Onu seveceğim şeklinde yaptığı açıklamalarla. Snowden istiyor ama Snowden da vermeyecek gibi duruyoruz. Evet. E, zaten ve, vermemize imkan yok demişti yetkili. Neyse dönelim şimdi. Birincisi buydu. Enes denen milli Amerikan Milli istihbarat. ...Amerikan MIT'i diyelim ona... ...bundan sonra... ...bütün e-mail'lere... ...Facebook hesaplarına ve videolara... ...ulaşabiliyor... ...bütün yeryüzündeki herkesin... ...iki... O ...Snowden olmasaydı... ...milyonlarca Amerikalı'nın... ...telefon kayıtlarına da... ...ulaşıldığını bilmiyorduk... ...Amerikan MIT'inin diyor... ...öğrenmeyecektik... ...ya da üç... Gizli bir mahkeme, hiçbir şeyi bilinmeyen şimdiye kadar kamuoyunca bilinmeyen bir mahkemede 9 internet şirketini, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen 9 internet şirketini boyun, ram, kendisine rağm ettiğini öğrenemeyecektik, boyun eğdirdiğini diyor. Ki bu şirketlerde, bu Snowden olayı öncesinde şeffaflık raporlarını yayınlıyorlardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer hükümetlerle ne kadar bilgi paylaştık şeklinde her çeyrekte bir rapor yayınlılardı. Bunların hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıkmış. Kullanıcılarıyla da yalan. anlaşma yapıyor zaten. Daha Kullandığın anda o anlaşmaya bağlı kalıyorsun. Senin bütün bilgilerin bizde kalacak gizli. Hiç paylaşmayacağız. paylaşmayacağız. Garantisini veriyorlardı. Dokuzu birden yalan söylüyormuş. Bu açığa çıktı diyor. Kullanıcı verileri. Dört. Snowden olmasaydı Amerikan hükümeti bu güvenlik için dinlemeyi, gözlemeyi devasa bir özel iş alanına, dönüş, sektörene dönüştürdüğünü öğrenmeyecektik diyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü data mining denen data toplama, veri toplama sözleşmelerini özel şirketlere devrediyor Amerikan hükümeti. Mesela Booz Allen Hamilton şirketi gibi. İşte bu şirkette çalışıyordu zaten. Ee, onun görevlisiydi. Ee, şeyden, NSA'den, Amerikan mitinden ayrıldıktan sonra şey. Snowden. Snowden doğrusu CIA'den ayrıldıktan sonra bu şirkette, özel şirkette çalışıyordu. Hemen attı şirket. Zaten duyar duymaz ilk yaptığı iş atmak olduğunu. Ve süreç içinde yüksek, e, burası da çok önemli. iki. Bu dördüncü nokta çok önemli. Özelleştirdi diyor yani gizli dinleme izleme işini. İngiltere, Fransa ve Almanya'da. Almanya'da o kadar etkin olmasa da benzer yapılanmaların görüldü ortaya çıktı geçtiğimiz haftalarda. Evet. Ama diyor ki yani bu özel bir şirketle yapıyor artık işlerini Amerika ve bu süreç içinde de e, bunu biliyor muyduk? Bilmiyordum. Bu, bu ana kadar yani ben bu yazıyı okuyana kadar bilmiyordum. Atlamışım herhalde. Yüksek seviyede güvenlik şeyleri veriyormuş. Bir sürü insana güvenlik belgesi veriyormuş. Vermemesi gerekirken. Ne manaya geliyor bu? Yani clearance dedikleri şey veriyor. Yani sen girebilirsin bu verilere. Bakabilirsin diyorlar insanlara. Hiçbir şekilde yetkisi olmadığı halde binlerce insana ve son olarak beşincisi de Avrupa'yla Amerika Birleşik Devletleri arasında özgürlükle güvenlik arasındaki in, dengenin nerede durması gerektiği konusunda ciddi bir e, tartışma olduğunda öğrenemeyecektik diyor. Avrupa derken Britanya'yı kastetmiyorum diyor Birleşik Krallığı o zaten zaten bir şey gibi şubesi gibi çalışıyor Amerika'nın diyor İngiltere onu saymıyorum tepki demiş tepki bile göstermediler Evet evet. Zaten kendileri de din, dinleyip duruyor. Biz zaten kendimizi dinliyoruz. Dinliyoruz dedi. dediler. Yani bir ve bunlar son derece önemli e, veriler ortaya çıkan sonuçlar ve birinci derecede sonuçları Snowden'ın aktiviteleri. Fakat medyamız açısından kitle medyamız açısından bakacak olursak Kayıp gitti kimse bunların tartışmıyor bile diyor John Norton. Evet aslında yavaş olsa da tartışanlar var. Mesela istihbarat örgütlerinin bu her türlü telefon ve internet haberleşmesini dinlemesini Almanya'da tepki büyümeye başlamış. Evet. Yeşiller Partisi, Korsanlar Partisi ve Stop Watching Us hashtag ile oluşan oluşum. Yani bizi gözlemekten vazgeçiyor. Evet. Almanya çapında 40 şehirde düzenlenen gösteriler yapmış ve 10 binden fazla kişi katılmış bu gösteriler. Organizatörler Hamburg'daki gösteriye katılımın 4 bini bulduğunu açıklıyorlar ki e, galiba tarihte ilk defadır bu tipte yapılan, bu amaçla yapılan bir gösteri. Frankfurt'taki gösteriye polisin verdiği bilgiye göre yaklaşık 680 kişi katılmış. Berlin'de de yine benzer rakamlar var. Bu Deutsche Welle'nin haberi fakat aslında e, genel olarak notuna e, dönersek. ...genel olarak diyor... ...gündelik... ...magazinal, papara, yem... ...atıyorlar ne ...acaba nereye seyahat edecek, çıkabilecek mi... ...hangi ülkelere şey yaptı... ...dalga geçmek için yapıyorlar bunu... ...yani kendi mı yok magazin yani. böyle yani Hı. acaba... ...ruhi durumu iyi mi... ...fiziki durumu nasıl filan... ...bunlar tabi ki önemli şeyler... ...ama asıl hikaye gözden kaçtı diyor... O zaman asıl hikaye nedir diye soracak olursanız tekrar edeyim demiş. O da e, bizim nasıl e, iki şey var. Bir tanesi nasıl çalışıyor bu networkle, şebekeleşmiş dünyada, internet dünyasında nasıl işliyor gerçekte ve hangi yöne gidiyor. İşte öğrendiklerimize dayanarak birkaç notla bitireyim demiş. Kısa ama çok. Önemli, vurucu bir yazı bence. Bir, birinci sonuç, internetin artık gerçekten e, küresel, global bir şebeke olarak günleri sayılı. Bu iş bitmekte diyor. Yani her Türk zaman Çöküşten bahsetmiyoruz ama ele geçirilmekten bahsediyoruz. Evet, yani i̇nternetin Balkanlaştırılmasından ele diyor. Balkanlaştırma tabiri vardır. ...bütün dünyada da siyaset bilimcilerin, ...özellikle uluslararası ilişkilerin ...mürakibini yalamış benim gibi... ...ne açıdan yani insanların iyi bildiği bir şeydir. Yani Balkanlar nasıl... ...küçük küçük devletlere ayrılarak... ...büyüklerin yemi haline geldiyse... ...öyle olacaktır diyor. Hmm. Yani coğrafi ya da... ...yargı alanına bağlı... ...bir takım alt netler olacak... ...alt ağlara dönüşecek diyor. Mesela Çin, Rusya, İran... Diğer İslami devletler. De istiyorsanız belki yakın bir ülke olarak. Can Norton koymamış ama var böyle bir çalışma. Evet çok önemli. Aslında daha geçenlerde çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Facebook arasında bir anlaşma yapıldı. Üzerine de ilginç bir makale vardı. Ona da dönme fırsatımız olacaktır. Hatta Twitter'ı da evet. boyun eğdirmeye ...yönelik bazı şeyler... ...girişimlerde bulunuyor... ...şimdi... E, ...diyor ki yani... ...artık... E, ...vatandaşlarımızın, bizim yurttaşlarımızın... ...insanların... ...halkların nasıl haberleştiğini... ...öğrenmemiz lazım... ...şimdi... ...bu zaten öteden beri vardı... ...ama artık kesinleşmiştir diyor... ...Balkanlaştırılması, parçalara bölünmesi... ...kesindir... ...ikinci sonuç... ...Balkanlaştırma bir... İkincisi internet yönetimi artık son derece tartışmalı bir hale gelmiştir diyor. Kimde şu anda internetin yönetimi dünyada? Öyle bir yönetimi yok mu şu Yok anda? ama fiiliyatta hangi, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu söyleniyor büyük, bu en serverların. En büyük evet. şeyler serverlar ve şirketler orada çünkü. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve onun satrapları valilikleri diyor mesela Britanya gibi ülkelerde o ayrıcalıklı pozisyonlarını istismar ediyorlardı küresel e, altyapıdan dolayı ve yani artık batılı ülkelerin bunu kontrol etmesine izin verilmesinin imkanı kalmamıştır. Bunu kimse savunamayacak hale gelmiştir. Bu da ikinci sonuç diyor. Parçalanacak bir. ikincisi batılı ülkeleri de denetim bırakılamaz. Üçüncüsü Yevgeni Morozov'un da ortaya koyduğu gibi Obama yönetiminin internet özgürlüğü gündemi bir böyle hükmedici bir riyak riyakarlık olarak ortaya çıkmıştır diyor. Bugün diye yazmış Yevgeni Morozov internet özgürlüğü gündemi tam bir retoriktir ve şuna benzetilebilir George Bush'un Ebu Garay hapishanesindeki olanlardan sonra özgürlük gündemi ne kadar geçerliyse internet özgürlüğü de o kadar gerçek geçerlidir diye Hillary Clinton bir zamanlar Çin'i bilen İran'ı filan çok kızıyordu, kınıyordu internette özgürlük bırakmıyor. internet tek özgürlük alanıdır orada kimse dinlenemez izlenemez diyordu Bush da Çin'e kızıyordu zaten ama yani. kusursuz cinayet olmuyor galiba Galiba olmamış evet. Şimdi bu ilk üç alan yani balkanizasyon olmayacağı batılı ülkelerin birkaç batılı ülkenin elinde kontrolün bırakılamayacağı ve üçüncüsü de internet özgürlüğü şeyi diye böyle bir riyakarlı artık izin verilemeyeceği ortaya çıktı ve dördün bütün bunlar ulus devleti seviyesindeydi. Şimdi bir de Snowden'ın yaptığı büyük açıklamaların ey seninle benim için Ey okur ve e, diyor yazar senin ve benim için de önemli sonuçları var diyor. Mesela yani bu dördüncü ve önemli bir nokta hiçbir Amerika'da yerleşmiş internet şirketine artık güvenemeyiz kendi güvenliğimiz ve şeyimiz için diyor mahrem hayatımız için. Hı. Türkiye'deki Özellikle. çok güvenilir şirketler yok yani Amerika Birleşik Devletleri. Öyle görünüyor yani adlarını da vermiş mesela Google, Facebook, Yahoo, Amazon, Apple ve Microsoft hepsi zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin siber gözetleme sisteminin entegral ayrılmaz parçalarıdır, bileşenleridir demiş. Hı. Yani şunu bir kere daha söyleyeyim o ey okur diyor Hiçbir şey ama hiçbir şey onların cloud bulut servislerinde yerleştirilmiş depolanmış hiçbir şey gizli download etme indirmeden ve gözetlemeden kurtulmuş güvenli olamaz diye. Hiçbir şey NSA'nin Amerikan mitinin Milli İstihbarat Teşkilatı olan NSA'nin çalışanlarından ya da onun onun kiraladığı şirketlerin adamlarından kurtulamaz. Yani bu demektir ki eğer outsource yapmak istiyorsan şeyini devre, yap işte devret gibi bir şeyle senin IT operasyonunu vermeyi düşünüyorsan Google'a ya da Microsoft'a bir kez daha düşünmende çok yarar var derim demiş. Evet. Ve bu bir e, paranoid fanteziler olduğunu, bu, bütün bu söylediklerimin bir gazetecinin, bir köşe yazarının paranoid fantezileri olduğunu sanıyorsan, o zaman da Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı Neely Cruz'un söylediğini, bu mesele üzerinde söylediğini bir kez daha düşün derim demiş. Ne demiş biliyor musun? Neely Cruz Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı. Kağıt kalem kullanın demiş. Aşağı yukarı. Eğer işler ve hükümetler, yani şirketler ve hükümetler e, e, casuslandıklarını, ispiyonlandıklarını düşünüyorlarsa gizli dinleme, o zaman doğrusu bu cloud sistemine güvenmekten vazgeçseler çok iyi olur. E, ve... E, niye para veresin zaten senin ticari ya da başka türden diğer şirket e, sırlarını saklasın diye nasıl dinleyecek izleyebilecek durumda bir adama bir de para mı vereceksin <gülüyor> demiş e, senin isteğin dışında yani ister ön kapıdan ister arka kapıdan fark etmez herhangi bir aklı başında insan kafası çalışan bir insan bu informasyonun bu bilginin paylaşılmasını istemez yani müşteriler rasyonel insanlar olarak hareket etmeliler ve servis, hizmet sağlayıcılar da büyük bir fırsat kaçırdıklarını e, biliyor olmalılar demiş. Tas tamam doğru söylüyor diyor John Naughton yazısını bitirirken. John Norton yani senin şirketin var diyor. Enformasyondan sorumlu adamın geliyor. Amazon'a mı kullanalım, Google'a mı kullanalım, dataları bilgilemek için diye. Cloud'unu onun kullanalım diye. Şirketin gizli şeyleri, dokümanları için onu nereye koyacağını nereye sokacağını ona söylemelisin diyor şirket sahibine. <gülüyor> Bu öneriyi Tamamen kağıt delicisine, kağıt kesicisine yani yok edicisine koyun. Kağıt, çünkü... ka bir kağıt olması lazım. Bir kalemle yazılmış bir şey olması evet. lazım. Somut bir şey olması lazım. Cloud sistemindeki gibi soyut dosyalardan bahsetmiyoruz. Hatırlarsınız Milli İstihbarat Teşkilatı da e, Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Sekreterlerinden Başbakanlarından birisi olan Hakan Fidan'ın ve Başbakan'ın dinlendiğini dinlenebileceğinin potansiyeli ortaya çıkınca kağıt kalem kullanılsın, ulak kullanılsın şeklinde Talimatlar vermişti. Evet. Ee, yani Türkiye'de bu işler biraz daha kolay çözülebiliyor sizin de görebileceğiniz üzere. Hatta daha ileri bir aşamaya da gidilmiş. Olay evet. da şu. E, emniyet yeni bir projeye imza atmak üzere. Başlım haberi söyleyecek bir şeyiniz var mıydı bu konuyla alakalı? Yok bitirmek üzereyiz ama çabucak söyle. Yani bitirmek üzereyiz ama en güzel haberi de sonra aktarılır. Evet aktarır. hakikaten. Sırdaş polis ihbar projesi geliyormuş. Polis uygun, hey. polis uygun gördüğüm mahalle ile sokaklara yazılı ve sesli ihbar kutuları koyacakmış. Vatandaş da ismini gizleyerek ister yazılı ister sözlü ihbarda bulunacakmış. Yani bir tane paravan var. Hani böyle tuşuna basıp Ahmet abi bana iki çay dediğiniz şeyler var ya sesli aygıtlar. Yeşil çay evet. evet. Ona basıyorsunuz ve komşum bir katil ya da komşum tencere tava çalıyor ee, komşum bir gezi direnişçisi gibi şeylerden bahsedebileceğiniz alanlar ortaya çıkıyor. Zaten katil olduğu zaman komşunuzun herhangi bir şekilde buna bir ihtiyacınız olmaz. Gider karakola söylersiniz. Fakat bunun gibi e, komşum gezi direnişçisi, komşum tencere tava çalıyor, komşumun evine kimler girip çıkıyor, aşağıdaki öğrencilerin evinde acaba kimler kalıyor gibi şeyleri bu yerlere hem yazılı hem de sözlü olarak iletebilir misiniz? Ama tepkiler de var tabii ki. Örneğin Niye bir tepki mi varmiş? Neyse var, var. proje işi. Işte. Mithat Bey konuşmuş. Mithat Sancar polis işini vatandaşa havale edemez demiş. Doçent Doktor Ferhat Kentel konuşmuş. Vatandaşın birbirine güveniz edelenir. Sovyet Rusyası'nda ve Nazi Almanya'sında bu vakalar sık sık görülürdü zaten demiş. Şimdi Nazi Almanya'sında yapılan vurgunesin deniliyor ya. Burada da Ferhat Kentel Nazi Almanya'sında bu vakalar sık görülür demiş. Avukat Şadi Çağrı Sancaktı'sı proje anayasaya aykırı demiş. Avukat Sincan Kılıçkaya da faydadan çok zararı getirildi. Ama bu, polisin böyle bir projesi varmış. Var, bu proje gerçekmiş. Yani. Evet gerçek kesinlikle. Yeni Şafak'tan aldı. Mahallelerde aldık. böyle kutular olacak. Bir başka misiniz? proje daha varmış. Futbol Federasyonu'da elektronik bilet sistemiyle milyonlarca futbol severi fişleyecekmiş. E-bilet gerekçesiyle kayıt altına alacakmış. Dünyada örneği olmayan bir uygulama. Bence çok Enteresan. Özellikle birinci davran. durum için artık şey de diyebilecek durumda değiliz galiba. Komşumuzu severiz, oldukça misafirperver insanlarız Türk milleti olarak gibi argümanlarla. Bu dünyadaki bütün semavi ve diğer dinlerin ve ahlak sistemlerinin, etik sistemlerinin birinci kuralıdır bu. Etiğin altın kuralıdır. Komşunu ihbar et bu mu? kendine yapılmasını yani kendine olmasını istediğin şeyleri komşun için de isteyeceksin. Başkası için de isteyeceksin ya da tersi. Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına da yapmayacaksın. Bu bunu İslamiyetin de birinci kuralıdır. Hristiyanlığın da, Budizmin de Yahudiliğinde. işte polis bakmıyor. İlk önce şey böyle e, daha cana yakın kanka polis şeklinde projelerle ortaya çıkmıştı. Onlar tutmamıştı. Bu şeyden çıkıp e, yakın arkadaş polisten çıkıp şimdi sırdaş, sırrını paylaşabilecek. Sırlarını, İspikçi. İspikçi. İspikçi, İspikçi vatandaş. Peki bir şey diyeceğim. Polise yaklaşabilecek misiniz? Ee, sırlarını cloud üzerinden bulut sistemi üzerinden Onun paylaşman dahil iyi ya da isteğin, isteğin, değil isteğin, Yani Snowden'dan sonra öğrendiğimiz şu ki isteseniz de istemeseniz de bilgisayarı dokunduğunuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi oluyormuş. O Ama kadar olsun en, bir şekilde... en azından e, bulut sistemi üzerinden çalışmamak gibi yöntemler var. Tekrar e, şeyin evet. Cülin, Assange ve arkadaşlarının kitabını bir kez daha gözden evet. geçirmemizde hızla zaman. Aynen, aynen doğru söylüyorsunuz. John Naughton'un şeyinden çıkardığım dersi söyleyeyim. Havada bulut, sen bunu unut. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bu veciz sözden sonra New Christy Minstrels'dan Green Green adlı parçayı dinliyoruz. Grubun kurucu elemanlarından Randy Sparks'ın 1933'te bugün doğduğunu da belirtelim. Evet Gezi park özellikle devam edeceğiz. Evet edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Good night, then. Green, green, it's green, they say, on the far side of the hill. Green, green, I'm going away to where the grass is greener still. Oh, well, I told my mama on the day I was born, don't you cry. You see I'm gone You know there ain't no woman Gonna settle me down I just gotta be traveling on I'm singing Green Green It's green they say On the far side of the hill Green Green I'm going away To where the grass is greener still Now there ain't nobody In this whole wide world Gonna tell me how to spend my time I'm just a good-lovin', ramblin' man Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me cryin', it's a Green Green, it's green, they say On the far side of the hill Green Green, I'm goin' away To where the grass is greener still Yeah, I don't care when the sun goes down Where I lay my weary head Green Green Valley I'm going to make my bed easy now. Green, green, green, green, they say, on the far side. chicas